Başladı. Evet. Nasılsın Saygın? Ya ben iyiyim de. Bu ara vermeler olmuyor. Ne yapacağız? Eee, i̇ş, güç olacak bu kadar. İnsanlar... Hoş bulduk bu arada. Hiç. Eee, hiç. Ya ne var canım? Gittiğini bile anlamadık. Ya iki haftadır yokum. Bu ara vermeler olmuyor diyorsun. Ondan sonra gittiğini bile anlamadık diyorsun. Evet, kendi içinde çok çelişkili. Evet. Hoş geldin. Kimim, <gülüyor> hoş geldin. Ben kimim, neyim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş ne oldu geldin? Geldik iyi oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Memlekete döndüm ya. <diye. gülüyor> Orada çok para harcadım zaten. Ha, Paramı harcadım. <gülüyor> Tabii oğlum turistsin işte sen. Hayır abi or orası iyi güzel falan da. Şimdi hani kendi evin yok ya. Orada orası neresi? <gülüyor> Kore'ye gittim geldim. Ha. Yani insan kendi evi gibi olmuyor be abi. Yani, e, evi gibi derken yani evin olsa ya evim mi? olsa bir de sizi taşısam oraya <gülüyor> <süper> <gülüyor> <ol>. <gülüyor> Vallahi oğlum interneti güzel kızları güzel ne bileyim ulaşımı güzel ne? ne bileyim İstanbul'dan daha ucuz çoğu şey ucuz da güzel yani bilmiyorum ya çok Seul'de yaşamak isteyeceğimi zannetmiyorum yaşanır abi Seul'de orası da çok böyle Metropol işte abi yani. Metropol karambol bir yer tabi ama yani bir kere benim metrosu yeter da. abi. Ya tamam da benim için daha da karambol. Yoo yani Çünkü... düşün abi şimdi sen buradan e, Taksim'e gideceksin işte git e, şey, Kadıköy'e ondan sonra vapura bin, fenükülere bin falan filan. Şimdi tamam da o yani İstanbul veya Türkiye dışındaki her yerde zaten daha iyi yani <gülüyor> Abi onu... bir kere ulaşım rahat ulaşım tamam mı hani birazcık da yolu öğrendiğin zaman şey kolay oluyor. Şimdi hani oranın yabancısı, hani evet, yabancısı evet. sayılırım ben de sonuçta çok da yaşamadığım için. Hani bilmiyorum şimdi me metroyla her yere gidiyorum Aha. çünkü her taraf metroya bağlı evet. çok rahat. Ama meğersem işte atıyorum A durağı ile B durağı arasında yürüme mesafesi 5 dakikaymış. Ha, ama şey bilmiyorsun. Ha, bilmiyorsun bunu. Tamam. Ama bir de şey işte ne bileyim e, otobüse gitmek bazı yerlere hmm. daha kolay ama onu da bilmiyorsun. Ama metro ile gidiyorsun çok rahat oluyor. İşte o güzel. Ne bileyim işte bazı şey yani yaşamayı bildiğin zaman hani ucuz da yaşayabiliyorsun orada aslında. Olabilir de abi ben yani... O zaman gittiğimizde de gördüm. Mekların 24 saat açık. Ne bileyim bir sürü şey, 24 saat açık olan yerler var tamam mı? Sıkılmıyorsun da. Şeye alış alışamamışsın yani. Ya bir kere şimdi biz burada sıra böyle yani orayı da karşılaştırdığında gayet büyük evlerde yaşıyoruz tamam mı? Aa, sonra, orası öyle. Yani şimdi orada böyle en, yine iyi apart binada bile ondan sonra ufacık evde yaşıyorsun. Bu kadar eşya nereye sokacağım ben? Yani, yani böyle ev bulursun aslında da Bulurum da kıçıma kaçar Yo aslında kiralar falan buradan dağılıyorsun Ya da daha şehir duruyorsun. dışında bulamam şehir dışında bulurum Oğlum bak sana net söyleyeyim Kore'nin en pahalı yerindeki kiralar Türkiye'deki işte İstanbul'daki herhangi Yani şişli kiralarla denk neredeyse ha, İşte bilmiyorum ya Ben böyle çok şey yapamamıştım yani O zaman gittiğimizde de hani Böyle bir de şey değil Yani şimdi insan biz sen bu tarafta Avrupa'ya gittiğimizde Hı hı Böyle daha kolay oluyor. Çünkü kültürel anlamda yani yani kültürel anlamı <gülüyor> diyeyim de yani işten bir daha benzer bir hayat var. Evet. Ya yani yemekler yani bir daha benziyor. işte onlar nasıl yiyeceğin şeyleri falan oturtabiliyorsun. Yaşam tarzı en yani daha en azından benziyor. Ve hani Davos'u belki biz böyle çok sıkıldığımız için İstanbul'da bizim daha çok istediğimiz bir yaşam tarzı var işte orada. O yüzden daha kolay adapte oluyoruz falan filan. Ama şimdi diğer taraf orasındaki İkili kültürel farklılık yani aslında çok fazla yani düşünürsen ee, yaşam tarzı çok alakasız yani şimdi mesela ben kahvaltıya çok önem veren birisi olduğum için düşünürsen. Ya mesela orada yani Seul'de kahvaltıyla hiçbir şey yok yani bir kere ekmek yok yani bir kere <gülüyor> hani yani böyle şey yok ne derler pastaneler falan vardı ama Pastırma yok Pastırma pastır, pastane vardı ama mesela o pastaneler bile yani Pastaneler patisseri aslında Evet işte ama hani tutmuyor ya ama, falan böyle ama uyuşmuyor ya, ya aslında orada bayağı şey Bulmuştu şey hatırlıyorum ben ee, ne derler? Şey dondurması satıyor derler. Kahramanmaraş dondurma satan adam bulmuştuk yani. Ee, Hatta oynatıyordu ya. Tiplere her Burada da bu ama. Hani insan yeri yani böyle çok. Bir de böyle mesela sürekli bana her şey yağlıymış gibi gelmişti oraya gittiğimde. Çünkü böyle her şey çok kızartma ve her şey ya. böyle çok şeymiş bir duruyor ya. İşte ve soslu şeyler satıyor. Her şey soslu falan. Aslında dedi, Dedim nasıl sossuz bir şey yiyemiyoruz bunu. <gülüyor> Öyle bir al şey yaşamıştım insin Yani hani böyle yeni şeyler belli anladın mı? İşte al alışırsın abi yani sonuçta. Ramen yiyip durmuşsun sen. Sensek onları da şey etmiştim ramen. Çorba ya bana. <gülüyor> alışırsın ya ekide. Ya ayda. tabii canım alışırsın ama yani bir şey geliyor çok buradan orası arasında yani çok fark geliyor. Yani yine böyle Avrupa'ya gitsen biraz daha yakın ama o taraf uzaktu dediğin kısım daha bir hakikaten insana e, bir anda farklı Olsun, bir değişmiş. In, Oğlum interneti yeter ya. İnternetle öğretim, internet, internet kafesi. Yani zaten eve o gerek telefondan gerekiyor. telefondan şey yeter 45 abi. 25 download yapıyorsun telefondan. Şey yeter ya. O nasıl gitmiştik ya? Kalmıştık Hamam Ha of o yeter ya. O ben çok sefer gittiğimde gidemedi biliyor musun? Yani, zamanım yoktu. O, o çok bomba bir şeydi çok yani. Çok bomba bir şeydi. Yani tek Kışkırıp bir para tek, veriyordun. Evet. E, gidip de yapamadım. Her şeyde vardı içinde. Yemeği var. Aa oh gir soğuk olansa hamamları. Çıksa sıcak hamamına gir. Git duşuna al. Oh mis gibi gir yat. yat. Yatacak yerinden mis. Hem yani, de abuk subuk, hostelde ucuz kal kalacağım. Bir tek dışarı çıkamıyordum. <gülüyor> Çıktım mı sotu? Çıktım mı sotu? <gülüyor> Ama güzeldi yani. Baya baya değişmiş yani en son gittiğimiz zamde. Olamayacak kaç sene geçti senden? Oğlum yine zilyon tane yeni durak açmış. Ne <gülüyor> <Bir metre> tür durak? <gülüyor> Vay be! Bizeki büyük şey çalışıyor. <gülüyor> büyük şey çalışıyor ha. <gülüyor> Hayalde gerçek oldu. Diye yazıyorlar bir şey. <gülüyor> çok bombaydı ya. Atatürk Havalimanı'ndan mı çıktım abi? hayalde gerçek oldu. Her <gülüyor> sağda, sağda. <gülüyor> Abi kere insanlar nazik abi orada Tabii şey, şey düzenli sıraya giriyorlar falan. Hiç bizden kaçıyorlar değil mi? Sıraya giriyorlar ne bileyim ışıkları bekliyorlar. <gülüyor> Garip şeyler bunlar <gülüyor> Peki hala en şey e, uzun bina Samsung'un mu abi? Ya işte uzun bina dikemiyorlar bizde biliyorsun bizay kore mi? muhabbeti yüzünden. Yani en dedim de bu arada. En yüksek bina dediğimiz <gülüyor> de Ya yani, yani, yani 72 katlı bir şeydi en son. Ya ondan daha uzun bir şey diktiler mi sonra bilmiyorum ama en son şimdi Samsun'da vardı. Diktirse motor sitelerimiz de geri döndü. Aynen aynen. <gülüyor> ya yani ne bileyim şey güzel. Hani böyle tek tük ufak tefek apartmanlar çok fazla ben yok evet. ya. Hepsi böyle koca koca şey siteler. Ha, ama o çok da Yani sitelerin oraya girdiğin zaman hani şey rahat, ne bileyim sessiz, ha, sakin, evet. tamam büyük cadde yok, Doğru. ne bileyim çocuklar koşturuyor falan. Ben şey hani oraya gittiğim zaman kendimi biraz yabancı hissettiğim için evet. böyle tedirgin oluyorum tamam mı? Hmm. Gece çıkmaya falan. Ama, ama gece sabah... ama Hayır, yani ben çok... hiç rahatsız mesela. Çok, çok şey çok güvenli çok rahatsız olurum Ama hiç geceliğine rahatsız olmamıştım aynen. yani. Abi gece 11'de bir çıkıyorsun. Çocuklar geziyor böyle. 5 yaşında, 3 yaşında şey, kurstan geliyor falan. An, kaçırmıyorlar mı oğlum sizi falan? Demek ki kaçın. Kaçırmıyorlar demek ki. Ya onlar biraz garip geliyor insana biraz. Hmm. Peki hava nasıldı gittiğinde? Ya soğuktu. Ee, biliyorsun Kore biraz kışları soğuk. Ha. İlk karı da gördüm. Harbi. Ha geçen Güzel. sene de görmüştüm. Böyle bir 15 dakika falan yağdı sonra durdu. Çok ama soğuktu yani ee, eksi iki falan gördüm gelmeden. Vaha ha. dengesiz bir yer arası havası da dengesiz baksana. <gülüyor> Yazın da anamızı almıştı o zaman. Yazın nemli oluyor baya sıcak oluyor. ya <gülüyor> Kışın biraz kuru soğuk oluyor. Ama güzel yani insan dört mevsimi yaşıyor orada. Lan bizde de yaşıyorsun. biz ne ama. yaşıyorsun oğlum yazdan kışa kıştan yaza git. Ay Bahar canlı normalde yaşıyorduk yani o değişti ama onu <gülüyor> suçluydu <değil> ki, insan <gülüyor> bunu suçluydu o ya. Dünyanın anlamına koyarsam öyle olur, yapacak bir şey yok. Oğlum zaten dünyanın anlamına koymuştuktan bahsederken Antarktika'dan bir buz parçası kopmuş geliyormuş ıı, haberi vardı gördün mü? Hayır, nereye gelmiş O bir hep geliyor bir yere Yok ama. Antarktika'dan işte şey Güney Amerika'ya doğru. Ha. Böyle kocam bir buz partisi kopmuş. Evet gelsin. Böyle yani kime çarpacak? Gelsin o Titanik 2'ye yani. Buz görsünler mi? Yine abı kıldı. Buz geliyor. Şeyleri hazırlayın. Yani hakikaten Hı. dünya anlamına koyuyoruz yani. Ee... peki şey bu Gistar Gistar da var. Gistar nerede yani, abi? Gistar Busan'daydı yine bu sene. Evet bu sene. Busan'daydı Niye? Bulsan çok güzel bir şehir ya. Bulsan yani ben son gitme hiç güzel değil. <gülüyor> ya da bizim... Yani bir gün kaldın zaten. busan aslında baya güzel bir şehir yani. o Sahilin o taraflar, Hyeon'de falan güzel baya. Biz eğlendik baya bu sefer gittiğimizde. Evet. Hı -hı. İşte iki tane arkadaşla birlikte gittik. İşte e, hani Gistar olduğu zaman böyle şirketlerin partileri oluyor. Evet şey sonrası. G-Star nedir bu arada? G-Star nedir? G-Star e, şey. Yazdığım şeyler ama. E, evet yazdığım şeyler de e, hani GameStar aslında ha. şey e, Kore'de düzenlenen yıllık uluslararası bir oyun fuarı. Uluslararası daha çok ama daha çok sure işte evet, ve... online e, ve mobil oyunlar üzerine düzenlenen bir fuar. Hem B2B hem B2C'si hmm. var. İşte B2B kısmı birazcık daha önemli. B2C kısmı birazcık daha şey e, geyik. E, geyik. Hani bu sene zaten yani yine hükümetle papazlar bizim o oyun sektörü. işte yok geçen senelerde de şey vardı işte yok işte 18 yaşından küçükler işte günde 4 saatten fazla oynamasın. Gece ondan sonra giremesin bir sürü böyle şey. Hepsi bu kadınların başının altından çıkıyor. Kadın ve aile bakanlığı tamam mı? Hay Allah'ım ne? Oluyorlar tamam mı? Oynamayın oynamayın! Heh bağımlılık yapıyor. Çocuklarımız internet kafelere gidiyor. Geri gelmiyor. Ama işin komiği de ne biliyor Ama musun? Ama gecenin yarısında sokakta geziyorlar. <gülüyor> i̇şin komiği de şu. Hani evden kaçan çocukların gidebildiği tek yerde internet kafe anladın mı? Ha, evet. Hani adam çocuk kaçıyormuş. Yani çoğu vaka böyle olduğunu söylüyor internet kafe sahipleri de. Hani annesiyle babasıyla kavga ediyor. İşte çekiyor gidiyor ben. Evet. Gidiyorum lan diyor işte gidiyor. Gideceği yerde yani işte internet, internet kafe. kafe. Orada oynuyor iki saat tamam mı kafası biraz böyle ha. sakinleşiyor. Ondan sonra internet kafacı geliyor. geliyor işte çocuğum sen niye buradasın işte e, bilmem ne e, ailene gitsene. Hani bir iki tane okşayıp gönderebiliyormuşsun. Hı. Ama Neymiş işte şimdi? bunu da yaptırmıyor. Hatta ben internet kafeye gittim bu sefer gittiğimde saat 10'da şey zorunlu şey var. E, <gülüyor> kafenin içinde anons geçiyorlar. 18 yaşından küçüklerin artık çıkması gerekmektedir. Bilmem ne bilmem ne diye. İyiymiş. Böyle durup dururken ha siktir lan ne oluyoruz falan diye bir <gülüyor> anons geçti. O da iyiymiş. Kendi sağlığınız için ha. lütfen evinize gidiniz. Neyse işte. Yeter artık. Büyük NC e, Software, işte e, WebZender gibi firmalar boykot etti g Allah Allah. Gitmiyoruz lan dediler. İşte salon yine aynı salondu. Ee, ama işte bazı standlar işte şey, hmm. doldurmalık salon standlar vardı. Hmm. Ne oynadın sen şimdi orada? Ben ne orada işte iki oyun oynayabildim. Hmm. Yani zamanım yoktu hep B2B'de olduğum için. Ee, şey oynayabildim. Adam fuara gitmiş neyse. Abi sen de yani sanki hiç Gamescom'a gitmedin Oğlum ben Gamescom'a gittim ama oyunumu da oynadım. Ondan sonra ne boksa onu da yaptım yani. Evet, bir, ben, bir toplantı için gidiyorsun. Ne? Bir toplantı için gidiyorum? Kaç toplantı için gidiyorsun? Orada sadece şey toplantısına gitmedim ki, internet toplantısına gitmedim ki. Başka bir sürü yaptığımız firmalar vardı, onların da toplantısına gidiyordum. Ya yani kaç toplantıya giriyorsun? Ne? Işte 4-5. Ha işte. E tamam. Sen işte günde altı tane toplantıya girdiğin zaman, üç gün... Günde niye al? Girme alt altı toplantıda. Oğlum iş Adal için var. gidiyorsun, bu toplantıyı yapma. <gülüyor> Gitmişsin okul CoolSrift denemeden geri gelmişsin. Evet ya, CoolSrift'i deneyemedim. Allah Allah, sanki hayatım oyuncağı başlayan deneyebileceğim. Alacağım lan, çok zengin olacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şey denedim, iki oyun deneyebildim. İşte e, Kingdom of the Fire 2 denedim. PlayStation 4'e gelecekmiş, multi-platform olarak. Yeah. Abi çok güzel oyun ya hakikaten güzel gözüküyor evet yani görseli çok güzel oynanışı çok güzel birazcık işte ben kontrolleri ki... ee, şey yapmak şey zor şey yapmadım yani oynanışı ama yani şöyle düşün daha bilgisi, bil yani belki bilmiyorum Ko kontrollerla belki kontrollerla e, daha zor olabilir gibi geliyor bana Anlamam niye zor olsun abi orada çünkü 4 tane şey düşün 4 tane eee Minimum, yani hmm. en azından minimum oynadığım demo versiyonunda e, bize oturttular 3 kişi, tamam mı? Party Quest'e, Co-op Quest'e girdik. Evet. Bir Hero'um var. Evet. Bir de yönettiğim 3 tane de birlik var. Tamam mı? Tamam. İşte bir infantry, bir e, ben mage'dim, Bir infantry, bir okçu, bir de mage e, birliğim vardı benim. Evet. Bunların işte ayrı ayrı kısa yolları var. F1, F2, F3, F4. Ondan sonra da her birliğin işte kendi komutları var. Tamam mı? İşte saldır, dur, bilmem hmm. ne gibi. Tamam mı? Hani şey gibi yönetebiliyorsun. Command Conquer gibi yönetebiliyorsun tamam. birliklerini. Evet. Ve skillleri var özel. İşte charge yapıyor infantry. Ne bileyim okçu işte alevli ok atıyor. Tamam. Ne bileyim mage ya heal atıyor ya işte meteor çağırıyor falan filan. Evet. Yani hem bu şey e, birlik moduna girdiğin zaman kamera havaya doğru zoom out yapıyor. Evet. Böyle total war gibi oluyor. Tamam mı? Evet böyle şey tabi hayvan gibi şey detayları var ee, işte teran detayları o, o var detayları, evet ha, işte detayları yukarıda var. işte tepeler var ağaçlar hmm, var hmm. falan filan. Hani, ona göre strateji yapıyorsun. Aynen, ona göre hem strateji yapıyorsun ama aynı zamanda çok yakın kombat'a da girebiliyorsun. Kombata da girebiliyorsun hero moduna girip evet. böyle şey o dinosaur gibi. gibi. Da alabiliyorsun. Da fire biliyorsun ilk oyun. Böyle onun gibiydi. Aslında bu bahsettiğin de evet. hiç tıpla yapmaya çermemişti. Yani o zaman öyleydi. Hani o yüzden. <gülüyor> Şey, bu arada of the Fire'ın ilk da konsol oyundur. Xbox'ta çıkmıştır. Aynen. İşte PlayStation 4'de çıkacak şimdi bu e, Multiplar fonu. PlayStation şey. 4'ün o dokumatik kısmı var ya Hı -hı. onunla belki ama işte yapabilirler de yani parmağınla fık fık yapacaksın. Ondan sonra şeye geçeceksin olacak. Bilmiyorum. Ama şey e, hani kontrollere alışana kadar çünkü hem RTS oynuyorsan hem evet, de Action hızlı Ama oynuyorsun. ben geçişler gayet şey buldum geçişler çok hızlı yani. Geçişler çok fıt diye. diye geçiyorsun. Şey eee ama tabii haritaya da bakacaksın bir an tamam mı? Hani ha, evet. Starcraft oynuyormuşsun gibi. Anladım. Hani orada ne var, şurada ne var diye hem haritaya bakıyorsun hem mini map'e bakıyorsun hem işte aksiyona girmek için belki şey desteği falan getirirler. Tablet desteği falan getirirler. Yani tablet alsan ekranı. Benim... Artı mı? Yok yok. Yani sorun o değil zaten. Sorun şey hani ee... bazı şeyleri artık otomatik bağlayıp yapabiliyor mu lazım. Hmm. Anladın mı? Hani biz tabi ilk defa oturuyoruz, daha evet, hiç oynamamışız, evet, kontrolleri falan bilmiyoruz. Olan siktir ne oluyor falan filan derken okçu birliği zaten ha, girmiş infanteri okullarını ok <gülüyor> sen bir tabii. şey vermezsen onlar otomatik işe giriyorlar zaten değil mi? Hayır duruyorlar. <gülüyor> ha duruyorlar. Hiçbir yani, şey Kendi otomatik saldırı yapmıyor yani. Yok onları ayarlaman lazım. Anladım. İşte ne bileyim tıklıyorsun git sen buna saldır sen buna <gülüyor> saldır falan filan. Bir de tabi şey olayı var. Ee, hani bu birliklerin skilleri de var ya. Evet. O yüzden kim önce bu görürse aslında koyuyor. He, anladım. Yani tepeye çıkıp da yüksek bir yere çıktığın zaman okcunla hani ta ebesinin damındaki infanteriye çakabiliyorsun. Tam onu geri alana kadar adamların gider. Aynen. Yani. Ama işte hani hangi noktada hemen çıkıp böyle büyük resme bakacaksın hangi noktada işte dalacaksın. Alın almayın. Yani. Bir, birkaç o defa oynamana gerekiyor ki haritayı mesela öğrenesin. Yani e, tabi biz, bizim gördüğümüz sadece test için açılan bir tek şeydi. <gülüyor> ee, e, coop Mission Mission'dı. Ama bize dediler ki işte 20-30 tane atıyor da olabilirim. Ama yani 15 fazla olduğuna eminim. Çeşit birlik var. Ve bu birlikleri birleştirip özel birlik de yapabiliyormuşsun. Ha iyiymiş. İşte hero'larını geliştiriyorsun tabii ha, ki. Ha tabii. İşte de. zırh, mırh, skill, Hani şey güzel yani eğer popüler olursa bunu yani gördüğüm herkese söylüyorum hani moba'dan sonra izlenmesi en zevkli şey hani e-sports oyunu olabilir. Tamam ya o kadar şey olur bilmiyorum ama strateji yani. Yani çok stratejik oynayabiliyorsun çünkü biz EA'ya karşı oynadık tamam mı? Ama kaç kişiydin? Karşıladı kaç kişi oynayabiliyorsun ki? 3 3 3 Galiba 3'e 3 oynayabiliyorsun. Hı. Tamam mı? Belki 5'e 5'e kadar çıkartırlar onu. 5'e 5'e çıksa da bir daha iyi ama o zaman çok karambol. Ama yani bilgisayarın gerektirdiği spek spec de ayrı Ya o ayrı. Harita, haritada gerekir o zaman bayağı büyük ki. Harita beşe zaten beş. kocaman. Ha. Yani düşün bir quest'te bu hani diyelim ki işte bir A4 kağıdını düşün. Hı hı. Harita o kadar. Sen bir köşesinden başlıyorsun. He, tamam. o bölgeyi clear ediyorsun. Ondan sonra Öyle ortaya anladım. geçiyorsun. Hani 4-5 tane e, sub clear edip işte hep boss'a geliyorsun. Anladım. Ne güzel. Yani bayağı bayağı iyiydi. Hani tabii bilgisayarın kaldırması gerekiyor. Çünkü <gülüyor> yani sen yukarı çıktın diye hani e, battle tabii moduna girdiysan LG'den mi işte. Aynen. Battle şey e, şey RTS moduna geçtin diye o alttaki şey durmuyor. detaylar durmuyor sonuçta. Devamlı Çünkü duruyor. bir yandan başka birisi de orada evet. hani Geçirmeyi geçiriyor ol oluyor. İşte bir yandan meteorlar, lazım falan meteorlar falan lazım. Meteorlar uçuşuyor bir yandan oklar uçuşuyor. Hani tekstürler falan da çok iyi. Hı -hı. Sen oradan bir de şey e, hani dalarken animasyonlar var işte. skill'ler kullanıyorsun. Bütün hepsini böyle böyle bilgisayarın. Yapması gerekeder. <gülüyor> Kastırması <gülüyor> lazım. O yüzden iyi bilgisayar gerekiyor ama orada şey gördüm. İşte adam bağlamış mı Matrix 3 3 monitör hayvan gibi şey 29 inç 3 tane bağlamış böyle. Böyle oynuyor <gülüyor> Kendinden geçmiş. Sondur oyun oynayamıyor. Oğlum çok zevkli yani. Eminim gözleri iki yana gitmiştir efendim benim. Oğlum zaten bizim gözler oydu. Yani. <gülüyor> Daha iyi oynayabilmek için. <gülüyor> <gülüyor> Bir de işte e, Diablo 3'ün expansion'ını oynayabildim. Evet. Heroes of the Storm'u oynamak istiyordum ama Heroes Moba of the... olan mı? Hı -hı. Ya işte bizim biz becimiz olduğu için evet, aslında evet. erken geldiğimiz yani zaman. Bizim bizim becim olduğu için aslında sen böyle sonra kalabalıkları yarıp girebilirdin her bu kadar. Yok kalabalıkları ayırıp yarıp, girip giremiyorsun. <gülüyor> giremiyorsun tabii ama hani kapılar açılmadan atıyorum 10'da mı açılıyor kapılar normal insanlara Aha. sen 9'da gire. girebiliyorsun oraya tamam mı? 9'da girip tamam Sırada durabilirsin ama Heroes of the kuyruğu yani önüne hayvan gibi kuyruk yapmışlar o yetmemiş. Bunun Vay. yanına iki tane sıra daha yapmışlar o hani yola taşan kısmı o oraya almışlar tamam mı? ne gaz ya Vay anasını. Diablo ile şey karşı karşıya gelecek ya. Yani Diablo 3'ün, ya Blizzard'ın standında hmm. Diablo 3 expansion vardı, Heroes of the Storm vardı, Hearthstone vardı, bir de de şey vardı. En siz kötü olmuş ya. White Star denerdin belki. Keşke ya. Wild Star'ı merak ediyorum. Ben de belki. çok merak ediyorum White Star'ı da. Adamlar boykot etti. Sıçayım. Hazır değildir hiçbir şeyden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Ee güzelmiş. Yani. Diablo 3'ün Expansion'ı hani ben söylüyorum yazılıda yazdım hani ona para verip expansion almam bu saatten sonra evet yani o paraya değmez bana kalırsa zaten benim sevdiğim tarzda bir karakter de değil şey neydi Crusader. ha kruceid paladin yani işte. işte paladin paladin kadar da zevkli değil yani bana kalırsa. Ee, hani Peki o Adventure şey, Mode falan, Adventure falan denedim şey? Ağzıma sıçtılar. <gülüyor> Niye? <gülüyor> yani Paladin açık. Yani şey Crusader açık tamam mı? Yani tamam. illaki onunla oynayacaksın. Çünkü yeni, ka yeni karakter tamam mı? Bilmiyorsun hiçbir skillini. Evet. Zaten ben çok böyle boloslama yakın mesafe oynamayı seven bir insan değilim. Tamam yakın mesafe şey değil mi? Tabii, tabii. ama healing ee, özelliği falan var galiba yani bilmiyorum healing özelliği var mı yok mu Yani bu, bu paradinde yok mu abi, bütün skilllerini deneyemedim tabi bir de run kombinasyonları falan filan ha. biraz alışmak lazım ona ama şey e, yani bir adventure modda bir quest'i bitiremedim hmm. yani gittim iki tane normal öldürdüm hemen şeyler geldi elitler geldi sıçtı ağzıma Tekrar doğdum gittim. Elite'leri kestim. Işte sarılar geldi yine sıçtı ağzıma falan öyle sikerim lan Paslanmışsın. dedim. Evet. Bayağıdır oynamıyorum. Oğlum benim lazerim olacak. atacağım. batışma. Yani, <gülüyor> mi ona taktın sen bir tek. Vallahi bilmiyorum ya ben işte şu bütün all whole, whole package ya. Bütün pa paket olarak şeye çıkacak ya. E, PlayStation 4'e çıkacakmış ya. Yani, yani hem, biz... hem işte App's expansion Aynen. hem de normal yani şeyle beraber ultimate edition ne çıkacak işte. Ultimate edition'a bir daha para verip alırım gibi duruyor çünkü konsolda baya güzel. Yani şey, yeni hmm. ayakta oynayamadım açık değildi çünkü ama e, ne bileyim şey de deneyemedim. E, şeyler, not çıkmamıştı e, sen söyle. Nereye? Artizanların. Artizan mı ya Missing Artisan diye bir e, şey çıkardılar ya yeni Blacksmith upgrade. Ha ha tamam anladım oldu. Onları da göremedim. Yani ne bileyim bana değmez gibi geldi. Yani bir PC için dediğim gibi bir şey yapmam da. Ya yani, PC için olmaz, konsol için çünkü belki. Çünkü 4 kişi co-op oynuyorsun. Aynen, 1080p 60 FPS oynuyorsun. Yani şey için ideal olabilir hani Arkadaşın geldi. FIFA oynamak istemiyorsun. Ha. Tamam mı? Hadi aç bir Diablo. Takılalım. Aynen. Buralar. <gülüyor> yani o, o yüzden iyi. Şimdi Black Desert e, aslında merak ettiğim bir başka oyundu. Yani zaten Kore'den önümüzdeki iki sene çıkacak dört tane büyük oyun var. Şeyi saymıyorum. Valystarı saymıyorum. O Çünkü pek Kore'den çıkıyor sayılmasına kadar Enesisoft oyunu olsa bile. hı. Hmm. Ee, i̇şte Kingdom of the Fire 2 var. Evet. Bless Ama ne var. ne zaman geleceği belli mi Kingdom of the Fire? Ya Kingdom of işte Fire 4 senedir yap yani yapılıyor yani. Evet <gülüyor> 4 dört. Oğlum kolay değil bu oyunların yapılması yani herifler milyonlarca dolar harcıyor yani. Beni ilgilendirmez. İlgilendiriyor <gülüyor> bir adam mı? Yapsınlar. Yani, Bless var. Ee, Neo izin. King yani Wonder geçen sene gördüm Bless'i. İki güya Xbox 360'a e çıkartacaklar bile. Yani. O derece daha. Tabi yani. diyorum ya 4 Eski, sene, 4 dört sene, sene, 4 sene önce bizim haberimiz olduysa... 10 sene falan olabilir o yani. Tamam mı? 8 senedir falan yapılıyor. <gülüyor> olabilir. Bu tür yapamadılar. İşte Bless, hayvan gibi grafikleri olan yine MMORPG bir oyun. Bunlar hep grafik yapıyorlar ama yani... yani. O grafikte oyunların hiçbirini biz daha göremedik bu tarafta. Avrupa'ya hiç gelmiyorlar. <gülüyor> Yani Avrupa'ya falan gelmesi zaten Kore'den, Kore'de çıkıp Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'ya gelmesi bir yıl zaten. Hmm. Çünkü zaten hayvan gibi oyunlar olduğu için evet. bir lokalizasyon yapmak bir çok, yıl sürüyor. Evet. Çevreyi bitirmek 6 ay sürüyor. İşte onun redaksiyonu, bilmem nesi, sesi, şusu, busu derken bir yıl. Bu ağzına sıçıyor. <gülüyor> Hepsiniz İngilizce konuşsun, bitsin arkadaş. <gülüyor> Nedir bu? Anlamadım ki. Fransız Fransızcası. yok ben Almanca anlamam. Ha Al şey, Almanca isterim. ne. Hmm. hepiniz İngilizce konuşsun lan işte, pedemekler. <gülüyor> hepiniz Korece konuşun lan. Allah ne çekiyorlar <gülüyor> Ya, biz Korece konuşamayız ama Avrupa'nın en azından hepsi İngilizce konuşsa bu kadar çeviriye gerek yok. Amerika'ya çat diye çıkartırsın bak. Çünkü millet adam yap yap İngilizce konuşun. Yap Fransızca. Meksikalıları saymıyorum zaten. <gülüyor> Meksikalılarıyı saymadan mı? Onlar çünkü çalışıyor. Bakmıyor konuma. Blest dedik. Ikarus var Wii çıkacak olan. O da... Bir de işte şey Black Desert var. Ha. Yani bunlar zaten grafiğe banmış hepsi. Evet. E, oyunlar yani 30 GBın altında oyun yok zaten. Hayvan gibi oyunlar. Anladım. Oculus Rift'i deneyemedim ama şeyin e, hani kuyruğu kısa diye Sony'nin... Sony'inki neymiş? Millette bir hepsi Oculus Rift'e gitmiş. Sony mi deneyecek? Sony'inki de bok gibi. Ya. Tamam, piksel görüyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Ama <gülüyor> şey baya derinlik hissi veriyor o o konuda Oculus fena değil ama Switch hayvan ya. gibi bir alet böyle ha, tamam de. mı? Böyle bir karış gözünün önünden. Oculus Rift abi, herif baksana karmak ayrıldı Oculus Rift'in tamamen başına durmak için. ID'de, ID Soft'tan ayrıldı işte. Oculus Rift'i işte Yılların ID Soft'undan. Doom Doom <gülüyor> binden bin bıraktı o işleri. Oculus Rift'e gitti. Deneyemedim işte okul Rift'i. Anladım. İşte o okul millet hayvan gibi işte evet. mobile kaymış. Ha. Herkes mobil oyun yapıyor. Ha. Milyonlarca dolar kazanıyorlar. Aferin <gülüyor> Abi yani en mantıklı şey yani şu, şu kazan Kore'de, Japonya'da işte Çin'de para kazanacaksan abi. abi zaten bir tane mobil oyunu yapmak 5 kişi, 6 kişi yani hmm. basit bir şey. Tabii Kore'de yapılanlar birazcık daha kompleks oluyor. Evet. O yüzden işte küçük ekranlarda pek oynayamıyorsun falan filan. Hmm. Yani. Abuk subuk. Ama hani geliştirici takımını 10 kişi ve altında tutuyorsun. Tamam mı? 6 ayda çat diye çıkartıyorsun, çıkartıyorsun. bir tane. Ondan sonra 3 ayda işte günde 1 milyon 2 milyon dolar kazanıyorsun. Eğer tutarsa. Ah oh, kebap. Bir şey diyemeyeceğim. Hiç tahsif etmiyorum. <gülüyor> Herifler 10 bin dolara 20 bin dolara işte e, oyun mal edip, tamam mı? He, onu ya abartıyorum 10 bin dolar 20 bin dolar da hani taş çatlasan. Hadi 50-60 bin dolara tamam mı? E, bir oyun yapıyor. Evet. Ondan sonra şanslı seri tutuyor. O parayı da ilk gün çıkartıyor. <gülüyor> sonra bir ay, bir ay işte keyfini sürüyor. Ondan sonra popülerliğini getiriyor. İşte arada bir bakım yap, işte <gülüyor> bir şey yap. Vallahi... Customer support'u da yok zaten adam gibi. Gerçek Kore'de manyaklar. Kore'de <gülüyor> de gibi. Customer support yani telefonla falan hmm. hizmet vermek zorundalar. O yüzden orada iş yaş biraz ama düşünsen Türkiye'ye getiriyorsun bir oyun. Aman oynayamıyorlarsa oynayamıyorlar. Bana ne var? <gülüyor> Mobil oyun zaten. Kimsenin de şey derdi yok. Hani lan kendi kırışımda işte 3 değil de 4 birleştirmiştim. Gelmedi şey. Gerçi öyle bir derdi yok kimsenin. Arayayım hemen şu herifi. <gülüyor> lan ben krash oynuyorum ben. <gülüyor> yok öyle dertlere. Arkadaşlarım bana teklif göndermiyor. Ne bakacağım? <gülüyor> Benim arkadaş oldum. Yani Anladım. Mobil oyunlar aldı başını e, gidiyormuş. Ne güzel tabii güzel bir şey olmuş. Giustara gitmen. Kızlar, kızlar galeride kızlar var. Vallahi kızlara koydum galeriye ama. Çekil! <gülüyor> ama katen kızlar güzel. Bırakın ya ne güzel. Al sıska, sıska şeyler. Sen böyle biraz bol git. Gamescom balık bir şey. Hey <gülüyor> which Koca koca. Koca koca silikonlu. Peki. Heh. Ee, buradan. Buradan. Bir diğer konumuza geçmek istiyorum. Evet. Sevgili Risto. G-Star'dan sonra bir de e, Dragon Con'a gittik değil mi? Evet. <gülüyor> Bu ay e, hep e, fuarlarda geziyoruz. <gülüyor> Dün de Dragon Con'daydık. Dragon Con, bu arada Dragon Con diye bir şey var, var aslında Var herhalde değil mi? Evet, evet, ama şey, o, Amerika'da var. Galiba. Amerika'da daha çok cosplay üzerine, ha, bir konvention var. <gülüyor> Biz de burada yerel Dragon Con'a gittik. Evet. Ejderha Con. <gülüyor> eee ve ne yaptık? PlayStation 4 oynadık. PlayStation 4 denedik. Evet, ee, bir hands-on deneyimi yaşadık. Hands-on. <gülüyor> Elledik bildiğin hands-on yaptık hakikaten. Evet, okşadık böyle. Öyle aldık, çevirdik, tarttık, kucağımızı aldık, sıkıştırdık. Yalamadık ama. Evet. Yani de e, bayağı elledik yani evet. aleti. Disk soktuk. disk disk <gülüyor> <gülüyor> Diskledik aleti. disk soktuk çıkardık. <gülüyor> Sokacak yeni bulamadık ee, ilk başta ama sonra bulduk. Ne oluyor ya? Sargalar ses yapıldı. Sargalar yapalım. oymaktan, evet. Evet, dün akşam. Böyle bir şey yaptık. Evet. Nerede yaptık? İşte e, Murat, pek sevgili evet, e, Murat Şenmez'in evine davet edildik. Evini basıp Evet. burada PlayStation 4 varmış diye gittik böyle. böyle evet. Bir kilo dondurma. Bir kilo dondurma. Evet. Bir kasa bir ayla. <gülüyor> Rüşveti verdik aldık elimize. <gülüyor> Gece 3'e şey kadar PlayStation 4 oynadık. Evet. Tamam Murat tamam onları ya sen. Biz de oynamaya falan gibi. E, dondurma güzel mi? Dondurma, dondurma iyi. Fazla dondurma sen. <gülüyor> Git çocuğunla çocuğun oyna. <gülüyor> e, ve neler oynadık? Neler oynadık? E, şey tabii Murat'ın elinde yani çok fazla oyun yoktu yoktansıydı. Kolosal vardı ama oyun, <gülüyor> oyun yoktu. Bek bir tek Killzone vardı. Killzone, Killzone vardı. Yani. Ondan sonra Warframe'i denedik. Warframe. Need işte, for Speed'i evet. denedik. Free to play olan Warframe vardı. Blacklight öttü bir şeyim vardı ama Blacklight öttü bir şey giremedik. Evet. Adam yok çünkü oynaya. Aslında. Şey olduğu için biz adam bulamadık. Biz ne cross platform adam arıyorduk. Ha cross platform aradık. Ben yok. O yüzden anladım. cross platformda oynayabiliyorsunuz, evet. Evet, yani ben aslında onu denemek istiyordum. Hani ben hani kimse PC'cilerle oynamak istemiyor demek ki. Bilmiyorum. Ben Uber böyle Sen şey oyuncu tabii... değilim. O yüzden beni böyle cezbeden böyle yeni ha. teknolojiler, yenilikler falan oldu. Sen bir de tabii için... şeyi merak ediyordun. Sonra bakalım mouse klavyeyle oynayan ama karşı ne yapacağız <gülüyor> mouse bak ben sana söyleyeyim kralını getirseler tamam mı şey gamepad oynayan kralını getirseler klavyeni kırarsın söyleyeyim sana bak, kral, kralını getirseler bak e, şey profesyonel bir klavye mouse'cu karşısında yine Vallahi. bir altı olamaz diye düşünüyorum ben abi o Önemli analogla zaten ince ayar yapmak imkansız ya Abi milli adamlar yani hiç görmedin sen oynayan insanları tabi. Yani böyle kafanı çıkarmıyorsun headshot alıyor. Öyle herif yani. çok atlıyor vuruyor öldürüyorsun ne anlamışsın O derece böyle inanılmaz artık adam nasıl bir el göz şey koordinasyonu oluşturmuşsa yani böyle hiç tak diye vuruyor seni. Böyle headshot atıyor. Yani böyle herifle karşı karşıya kalıyorsun direkt headshot vuruyor herif ya. Ya yani ben herifi de ortana kadar almadığınız <gülüyor> <gülüyor> silah adam headshot alıyor zaten yani. Hani çok hızlı... Hakikaten e, çalışan insanlar, elçiler var. Bunun çoğu belet. Ama yani çok hızlılar yani böyle. insan sinir bozucu. Yürümeyi bilmiyor ama. <gülüyor> ama çok atık koyuyor, atık koyuyor böyle <gülüyor> <reçatı. gülüyor> O yüzden bilmiyorum yani konsolda da FPS'e oynayan adamın en iyisi fena oluyor yani. Yani bence öyle bir challenge yapmalı birileri. Bence de evet. Böyle bir şey yapıp cross yapmalı. platform challenge yapmalı ha, yani. Koyacaksın böyle... karşı karşıya. Aynen aynen. Battlefield'da bir, kısım, bir grup şey oynayacak. Multiplayer yapsın lan bunu. En <gülüyor> iyileri. Multiplayer yapsın. En iyi anasını klavyecilerle en iyi kontrolcüleri. En, en iyi, iyi mouseçularla en, mouse en iyi kontrolücüleri karşı karşıya getirip böyle bir cross platform oyunda en iyi klavye en iyi mouse'lar en iyi kontrolcüleri kaşık şişe getirip tablo oynatsınlar. <gülüyor> Ay tablo atsınlar. Kumandaları değiştirdiniz. Of. Klavye verecek sana. Ay oğlum, oğlum. <gülüyor> nasıl çemeliyoruz lan? <gülüyor> Bu ne be? Allah kahretsin. <gülüyor> Bu ne lan? Ben size söyleyeyim şeyler daha daha çok e, kavrarlar. Neyse. Mouse klavye'ler kumandayı daha çok daha çok kavrarlar. Ya. <gülüyor> Abi çünkü tek tuşa basıyorsun oluyor. Ama yani daha çok kavrar o yüzden. Yani. Yok ya. Alışması çok zor ya. Hmm, neyse. Dün ama yılların PC'cisiyim yani alışamadım hala. Dün ama şey nasıl buldun PlayStation 4'ün kumandasını? PlayStation 4'ün kumandası PlayStation 3'ün kumandasından çok daha iyi. Ya yani aslında şey e, hani bir yorum okumuştum çok katılıyorum ona. Hani alışkanlığını koruyacak kadar eskisine yakın. Evet ama daha iyi oturuyor. Evet. şey daha iyi analoglar birazcık evet. daha iyi ortasında boşluk olması birazcık kavrama konusunda daha rahat. Evet. Çünkü eskisinde hani bombeydi ya. Biraz böyle evet ya bir de o, o hakikaten çok iyi olmuş yani böyle tam sanki kaymıyormuş gibi hissediyorsun ve böyle güzel çevirebiliyorsun. Yani, yani o, biraz alışmak benim... lazım. Alışmak için de en iyi oyun şey şurası. Okur Razogan. <gülüyor> Ama ben şeyi hakikaten çok sevdim. Böyle tam avucun içine jüp diye oturması güzel oldu. Evet yani sanki hep olmasını istediğin... sonra sonra kumandasıymış gibi oldu yani. Böyle, Röp aldım böyle. Ve evet dedim yani bu niye daha önce böyle olmuyormuş ki bu? Hani insan böyle... Hani ha şeymiş gibi hani... Ne derler? Şey, hafızası vardır ya insanın. Fizik yani böyle... Evet, evet. Muscle memory. Muscle memory ki hakikaten... Sanki ben yıl, daha önce de hep kullanmışım gibi böyle aldım ve aa evet dedim yani daha önce yani, kumanda şey trigger'ler bence biraz daha rahat olmuş. Trigger gayet iyi olmuş. Çünkü şeyin yani PlayStation 3ün trigger'ı böyle bombeli işte. Yani hmm. dışa doğru olduğu için o böyle parmağı böyle basıyordum tık kayıyordu parmak. Sanki böyle Aynen. şey basar gibi olmuyordu. Bunun böyle tam oturuyor artık parmağın. Tamamen kavis değil içe doğru hı hı. ama tam oturuyor ve böyle, böyle basması falan da evet. güzel. Şey, boşlukları da bayağı iyi. Üst bumper'larla eee klavyesi evet, evet, gayet iyi. Yani karıştırmıyorsun. Evet. Yani. Her açıdan böyle şeye de ben bu sefer daha çok beğendim. E, R3, tuşları R2, da yok, e, X, X e, o tuşlarını falan da çok daha iyi. Yani çünkü diğerinde böyle mesela ben hiç fark etmedim ha onları. İşte PlayStation 3'te o tuşa böyle bastığını hissetmiyordum mesela. Yani bastığını hissederken böyle bir geri feedback vardı ya. de çok ya. Ha, bir de çok hafif oldu tabii. Ama bu daha iyi evet evet yani sesin çünkü çok, çok hafiftir evet. yani bir plastik gibi içi boş içi boş plastik gibiydi <gülüyor> bebek oynayacağı öykü oynayacağı yok yok şey dipet de çok iyi olmuş dipet hatta ben bayıldım dipet de ben... çünkü dipet hiç kullanabilen bir insan değilim çok rahatsız oldum dipetten ama zor bunu dipeti yani böyle çok zor olmuş yani o dokunmatik kısmını herhangi bir oyunda deneme fırsatımız olmadı. Denemedik. 210 da var işte. Dünya o aparatı gönderiyorsun, şu farman yapıyorsun. Bir de yani play ne boktu o, o oyunda böyle bir şeylerle kullanıyorsun ama onu böyle çok kullandığımız bir şey olmadı. Ee, bir işte ne Warframe'de vardı bir şey. Aa, sonra da bir kere mi böyle bunu işte Murat göstermelik şöyle bir şey yapıyor dedi, parmağıyla gitti. Dünya evet. ama Assassin's Creed'de gibi bir şey yaptı. Şey yani. yapıyor galiba. Assassin's Creed'de onu kullanıp haritayı mı açıyorsun? Bir, bir var bir özelliği o. Doküman ama böyle çok görmedik tabi evet. Evet şimdi Bunu kumandayı baş ver de 1080p'ye gel. Abi, yani arkadaşlar şimdi çok can sıkıcı. 720p ile 1080p arasında çok fark yok falan diyenlere inanmayın. Evet in <gülüyor> abi görmeden inanılmıyor arkadaşlar. Ee, biz gördük. Biz gördük. Ee, ee, güzel de bir şöyle Samsung 55 inç ekranda evet, gördük. 55 inçteydi ki ondan sonra o, o televizyon da eski aslında. Hı -hı. Ee, hani yenilerinde belki çok daha böyle insanın e, şeyi, parlaklık anlamında söylenir mesela. Daha parlak ya yeni Hı -hı. televizyonlar. Bir de böyle 800 hertz binler saçmasak hertzleri var. Hani midem bulanabilir ya o, o derece. Hakikaten <gülüyor> çünkü o gördüğünüz detay İnanılmaz. İnanılmaz oldu çık hakikaten gözünüzü rahatsız ediyor. Benimim yani noktadan. Şeyde sonra. Assassin's Creed 4'te tabii böyle o, o, o ormanı sayıyorsun o, ya. Aynen işte o beni çok rahatsız etti mesela. Anladın mı? Yaprak sayışından dedim bu arada yanın yakınındaki yaprak saymaktan bahsetmem yani hemen böyle etrafındaki 10 metre 15 metre etrafındaki yaprağı demiyorum. Ve kafayı kaldırıp teeranas ileriye bakıyorsun ilerideki işte hava hava şeyleri, şeyleri gibi karay karay karay adaları yeşilliklerle kaplı o dağları falan görüyorsun mesela ve böyle üstündeki yeşilleri sayıyorsun ben. Wow evvel bak yaprağa bak ne yaprak yapmış <gülüyor> be falan diye yaprak sayıyorsun. Mesela ben onun ara geçişleri falan da güzeldi. Mesela e, şey, e, Options'a bastığınızda ekran duruyor ha, ya, evet, şey işte, evet. Option ekranı geliyor. Öndeki cisimleri hemen öne çıkartıp böyle şey, e, o paneli süslüyor olması evet. falan, o tür detaylar falan güzel olmuş. Karakter modellemeleri hani iki platform an... için yapıldığı için çok da hani ya, yeni nesil, evet, yeni nesile Hani hakkını veremiyor. Karakter modellemesi şeyde tabii Kizonda işte mesela biraz daha, daha fikir iyi. veriyor yani. Aynen. Yani olan ileride boku çıkacak daha tamam, anlıyorsun biraz fikir veriyor. Ama mesela Warframe'de birazcık daha iyi olduğunu görüyorsun. Warframe'deki modellemi çünkü ee, Warframe'ı cross platform hem PC hem konsol için yaptılar. Önceki. Yaptı, jenerasyon için yapmadıkları için. Warframe biraz çok böyle şey gibi durmuştu. Yani, karakter modellemesi yani çok fütüristik olduğu için. Ondan aynen, çok Anlıyorsun. Herbi yani insan modellemesiye baktığında şey fizik yani şey karakter modellemesi olarak baktığın zaman Warframe'in karakter modellemesi gayet tabii, iyi. Ön planı çıkıyor. <gülüyor> Doğru. Yani falan çok iyi. Hmm. Yani lightingi iyi. Temiz falan yani. Falan. yani. Evet. Hani şey yok. Tırtık yok. Aynen. Böyle bir ne bileyim, bozulma yok. Aynen. Ondan sonra pürüzsüz, temiz ekran orada Aynen. sanki ekrandan çıkacakmış gibi. Yani PC için e, tasarlanan oyunların genel işte özelliği. Hmm. O, konsolcı konsol için yapılan karakterlerde yine şey oluyor. Biraz pürüz oluyor. Evet ama ee, yani şey tabii işte ne olmuş? E, Assassin's Creed 4'te tabii adamın, adam biraz plastik gibi olmuş. Aynen. Yani Barbie yani, bebek gibi olmuş. Barbie bebek gibi olmuş ama o tabii biraz hakikaten şey yapamamışlar herhalde. Yani up, update, güncellenmiş görsel şeklinde olduğu için aynen. Hani normal şeyi HD yapmışlar gibi şey böyle görüntüyü. O yüzden birazcık gitmiş şey, çok iyi durmuyor. Ama e, eminim ki bundan sonrakilerde falan psikopata bağlayacaklar. Aynen, ben özellikle grafik açısından şey, iyi bekliyorum işte, e, Final Fantasy'i. Final Fantasy'i neyi bekliyorsun lan? Şey, e, çıkacak ya bir tane. Ne çıkacak? Lightning mi? bilmem ne. O Lan o şey PlayStation 4'e çıkmayacak ki. PlayStation 4'e çıkmıyor mu? Hayır, 3'e çıkıyor. Hadi Evet. Lightning Returns'ı diyorsun sen. O 4'e çıkmıyor mu? En yani son çıkmıyordu benim bildiğim PlayStation şey çıkıyordu Sonra bir multi platform yapmıyor yani PlayStation 4'e çıkarmaya karar verdiler bir şey diyemeyeceğim. Oğlum o ilk çıktığında işte o işte biz yeni konsolda böyle şeyleri yapıyoruz falan diye gösterdikleri animasyon... Hayır o şeydi de, teknoloji demosuydu o. O başka bir şeyin teknoloji demosuydu. Hayır işte. Bildiğimde e... engine'ni gösterdi işte. Aynen işte. ama o şey... E... Final Fantasy'den bir e, görüntüydü. Hatta tamam, bu in game'de bilmem ne falan filan. Final Fantasy'den görüntü adam başka kullanacağı franchise yok in-game demo yapmak için de. Tamam işte. O, o, o, o değil York mi? o değildi galiba. Ben öyle hatırlıyorum sanki. Ama Hunger. yanılıyor da olabilirim tabii. Kontrol etmek lazım. Benim bildiğim şeyi çıkartacaklar ama. Ee, MMORPG var ya Reborn hmm. Final Fantasy. Onun PlayStation 4 versiyonunda çıkacak. <gülüyor> lan PlayStation 3'te gayet güzel giriyordu. PlayStation 4'te boku çıkabilir. Sallama. Final Fantasy dünyasını seviyorsan çok obalara girersin. Yani çok çok çok çok e, çok, çok, ya, çok beğenemedim ben. Ya ben ama ilerisi iyiymiş oyunu ya. Beğenenler olmuş yani. millet. bilmiyorum yani en azından bir Gide... öncekinden daha iyi. Geleriye yani. gidene gitmeye beni teşvik edemedi oyun Neyse, yani. Neyse baş baş şimdi. <gülüyor> PlayStation 4'e gidene PlayStation 4'e geri dönelim. 1080p abiler. <gülüyor> 1080p oyun oynamak çok güzeldi. Ben yani biz tabi dün elimizde Battlefield 4'ümüz yoktu mesela. Evet. Ben Battlefield 4'ü çok şu anda daha çok merak ediyorum. 1080p bir de 60 fps alet evet. e, koşuyor. Ee, yani tabii, savaş atmosferini multiplayer'de özellikle. işte o patlamalar çatlamalar psikopata bağlayacak yani artık. Bir de tabi şey e, hani aletin ne kadar canavar olduğunu şeyden evet. anlıyorsun abi. Kilzonda. Yok Kilzonda falan değil abi. Şey işte ee, starta basıyorsun, ha, açılıyor evet. alet. Yani app açma kapama derdini evet, yok. Hiçbir Tık, derdi. Düğmeye basıyorsun geliyor. Tak, geliyor. İşte oyuna giriyorsun çıkıyorsun. Evet hiç böyle. Yok. Hiç tak, oyundan yok. çıkıyorsun hmm. oradan gidiyorsun. Twitch TV açıyorsun. Twitch TV'den şey setiyorsun. İşte kız arıyorsun orada ha. çıplak kız orada. <gülüyor> çıplak güzel. Sonra oradan tak deniyorsun internetine bakıyorsun. Tak oradan çıkıyorsun oyun başka oyun açıyorsun oyunlar arası geçişmiş olsun. İşte benim ama tabii tek hayal kırıklığım dün de söyledim ya. E, yani mesela şey yapmak istiyorsanız hani burada söyleyeyim. Bir oyun dan diğer oyuna hiç beklemeden geçiş Geç. yapmayı istiyorsanız yani benim tavsiyem oyunları dijital alın. Eee hard diskinizde olsun. Çünkü mesela ben hep şeyi hayalini kurmuştum veya yani öyle anlamışım yani olayı diski koyacağım diski koydun zaten direkt yüklü oyunu çatır diye. Çatır diye yükledikten sonra oyunu açıyorsun oynuyorsun. Ama başka bir oyuna geçeceksen ve onun da disk olarak elindeyse oyun. Odan çıkarıp onun diskini yine takman gerekiyor. Bir Orada biraz şeyi bozuyor. Bir kere zaten disk olayı hani okuma hızının bir limiti var tamam mı? Evet. Yani ama istediği onu, kadar hızlı okusun. Ama okumak için almıyor disk işte. Çünkü oyunu çatır diye zaten hard disk'e zorunlu şey yapıyor, yüklüyor. Tamam işte onu Adamlar şey yapmışlar diye. işte. Tamam mı çok beklemiyorsun işte. Yani zaten 5 beş... lan dün Assassin's Creed'i bekledin mi? Koydu. Biz 2 dakika muhammet ettik. Oyun açtı. Hayır biraz. ama Assassin's Creed'de biz şeyi bekledik. E, o ayrı. Update o update'i vardı. O ayrı. Update'i başver. Ama update'den önce koydu ve... Hayır, bir de şey oluyor mesela koyuyorsun yüzde 50'sine kadar ne yüklerken o artık artıksı atıyor ya. Aha. Ondan sonra sen açabiliyorsun onu. Tabii, tabii. O sonra bitirmeye devam ediyor arkada. Yani zaten bence Yükleme hani hızları çok iyi yani. Ben hiç anlamadım bir de. Bu neslin nesilin hani özelliği işte hani e, multi platform işte sosyal medya vesaire özelliklerinin eklenmesi tabi yani şey grafik ayıklarının vesaire hani onlar illaki olması gereken şeyler kapasite evet. arttırması. Artışı vesaire hmm. ama hani bu yeni nesil e, konsolların işte en büyük özelliği işte sosyal medya işine kavruyor olması, işte şey i̇şte paylaşım olsun, paylaşım olsun, ondan sonra daha, en, daha entegre bir sistem, Aynen. daha multitasking ağırlıklı bir sistem. Bir de işte cross platform oyunlara işte artık ufak ufak mü evet. müsaade ediyor olması. Bence önümüzdeki nesil ya da bir sonraki neslin işte olayı da işte cloud olacak. Yani bu bu nesile bile cloud var ben sana Ya yani cloud şu yani, şekilde yani cloud olacak. içerisinde var adamların. Yani senin dediğin gibi sen ha. hard diske ihtiyaç duymayacaksın. Ha, tabii evet tabii. Artık internete bağlı olarak sen e, server'a bağlandığın zaman o oyunu oynayabileceksin. Tak tak tak geçiş yapabileceksin. Zaten benim bildiğim şey e, oyunların şey, kayıtlarını save'lerini zaten e, cloud'ta tutuyor. PlayStation'da artık. Normalde PlayStation 3'te sen onu seçiyorsun, seçenek ol. Sana diyor ki, miskinli olsan Cloud'a ondan sonra sevini. Yok, diyorsun, içinde kaydet, boş ver. Mesela evet diyorsun. Ee, ama galiba bunda artık, zaten fix direkt Cloud'a save ediyor. Çünkü sen e, gidip kendi account'unu başka bir konsolda başka bir PlayStation 4'te açıp oynamak istiyorsun ya mesela. O zaman direkt oradaki onu görmek için, bildiğim kadarıyla tak diye şey kaydediyor artık. Otomatik kaydediyor yani. O güzel bir şey yani. Zaten PlayStation Plus herkesin olacağını düşünerekten çat atıyorum Yani benim Cloud'dan kastım yani şey e, hani oyunun kendisinin anladım, Cloud'da anladım. olması. Ya işte evet o dediğim gibi biraz benim için e, aslında hayal kırıklığı oldu. Yani ben çünkü diski almışım ta taktım yükledim. Ondan sonra tam mesela Squid 4 oynuyorum. Arkadaşlar Battlefield 4'e çağırlar Tak basacağım Battlefield 4'ü atacağım. Başlayacak mesela değil mi? Onu yapamayacağım. Yine illa disk değiştirmem gerekir. Çünkü de Battlefield 4'ü Dijital olarak indirmiş olmam gerekiyor. İşte yok işte e, diskin kaybolduğu yok işte ha, hangi kutuya işte. koymuştum evet. falan ondan filan dertlerin yani. olmayacak. Halbuki ben ondan kurtuldum zannediyordum. İşte ondan kurtulacağız bence bir sonraki nesilde ya da belki cloud computing e, yani teknolojisi yetişemezse ki umarım yetişir bir sonraki nesle kayacak yani. Aslında 10 senesi işte, var bence. Microsoft. <gülüyor> Microsoft işte bu dana gibi eleştiri aldı ya onu yapmaya çalışıyordu işte yani hep internete bağlı kalsın hale, işte hep internet falan. ama işte niye hep internete bağlı tutuyordu? Çünkü sen işte diski gibi kere takacaktın hale, sonra yükleyecekti onu, ondan sonra at diski gitsin şey internetten sürekli senin bu bu adam bunu oyun buna mı ait, ondan sonra işte herif doğru mu, oyun mu oynuyor? Ne yapıyor falan? Diye onu kontrol edecekti arada sen de diyecektin ki Xbox değiştir şunu oyna. Xbox bunu aç. Xbox şunu aç. Beni manyak edecekti neredeyse. Tak tak açacaktı o da. Yani işte İşte şimdi dijital satın alman gerekiyor ki bu dediğimi yapabilesin. Ya da e, o da diskten de hard disk atamıyor musun oyunu? Hayır, diskten hard diske atıyor zaten. Ama şu an ama sen diski aldığın için o diski görmek istiyor artık. Hmm. Yani kontrol mekanizması olması gerekiyor ya bir şekilde. Ya yani herif o zaman çünkü işlerini hani dün de konuştuk yani. Ben takarım oyunu, yükler Assassin's Creed'i. Okay. Ah tamam al, sen şimdi oyna Murat derim. Murat'a veririm. O da yükler, o da oynar. Ona ver, o da oynar. Bir tane diskle böyle ortalıkta gidersin yani. Yani mesela şey gibi işte atıyorum e, sen söyle. Yani satabiliyorsun o diski aslında şu anda. Ben çıkarıp da sana ondan sonra al ben bu, iş, bu oyunda işim bitti deyip sana verebiliyorum. Hı -hı. Sen de gidip oyunu oynayabiliyorsun. Hı -hı. E, şey Konsolunda. Ama o diskin içinde yapmaması gerekiyor. Yani işte şey olsun istiyorum ben. Hani nasıl Battle.net'te ya da işte Guild Wars 2'de aldığın, diski aldığın zaman kodun evet, oluyor evet, ya. yani diski kaybettin, o kod olduğu zaman sen yenisini de indirebiliyorsun. Evet. İşte İstediğin bilgisayarıya yükleyebiliyorsun. İşte onu dijital <gülüyor> adıysan yapabiliyorsun. Yani sen şimdi PSN store'a girdin, dijital olarak satın aldın <gülüyor> oyunu. Sonra gittin arkadaşına ben account'umu açtım, sonra tak bastım, indir dedim, oraya indiriyor. Orada biz mesela oynuyoruz. Ama sonra meme account'u orada kapattığım zaman sen oyunu oynayamıyorsun. İndirdiğinle kalıyorsun yani. Veya bir meme açık kalacak. Sen meme account'unla oynayacaksın. Ama şöyle bir şey de var işte ya tam mü Yani daha denen mi, mi? Denendi bilmiyorum ama bu kardeşlik denen bir muhabbet var. <gülüyor> evet evet. Oyun paylaşma Ha Oyun paylaşma. Yani ama işte onda ne oluyor? Benim account'um senin şeyinde ana account yapıyorsun. Yok işte ben senin account'un benim konsolumda ana account yapıyorum. O zaman senin oyunlarını ben kendi konsoluna oynayabiliyorum. Sen benim oyunlarımı kendi konsoluna oynayabiliyorsun. Falan filan böyle abuk su karışık yani bir şey aslında... Yani. <gülüyor> yani ben bunu söyleyeceğim için kendimle de biraz kızıyorum ama Apple el atsa oyun işine de, oyun dağıtım işine de çözülür. Çünkü hani Apple'ın takdir ettiğim şeylerinden bir tanesi işte bütün cihazları arasındaki paylaşımları çok iyi yapıyor ya. Evet, yani bir kere iTunes'da Cloud bir ha, bir film indirdiğin zaman çat iPhone'undan da izle, evet, yok iPod'undan da izle, işte yok MacBook Pro'undan da izle muhabbeti. Hani bu olayı hani sosyal paylaşım özelliğini atıyorum. Sen bir dolar ver, işte bir ay oyna sen arkadaşın Heh. şeyine değil mi? Ama yani şöyle bir şey var <gülüyor> ya yapıyorlar işte bir evde bir tane PlayStation Plus varsa <gülüyor> sonra işte diğerleri de o oyunlara oynamaya devam ediyor. Diğer accountlarda da oynayabiliyorsun yani. yani sen birkaç account açıyorsun evdeki diğer insanlar da oyunu oynayabiliyor. İlla bir tek bir şey yani yapmıyor. Xbox'ta da öyle işte ya, yapabiliyorsun. Sonuçta yani. aile konsolu son. Ama yani dediğim gibi Home şey şey biraz şimdi. hakikaten yani onun dün farkına varınca böyle bir kayıp olduğunu hissettim. Yani hani tamam online, insanlar sürekli internete bağlı olmak zorunda değiller. Ben de çok internete bağlı kalmayı sevmiyorum. Veya işte Diablo'da yaşadık yani. sürekli internete bağlı olsa. Sıçıyor oyun yani. Gidiyorsun, yazla internet dök, oyun oynayamıyorsun. Saçma sapan bir şey. Aynen. Ama bir yandan da bu şey... bir online, bir şeyi, offline modu olmalı zaten bütün oyunlar. Evet, yani, olmalı ama işte adam bir şekilde onu kontrol etmek zorunda ya. Yani şimdi şöyle düşün düşün, yani sen PlayStation'ın 4'ünü veya işte Xbox zaten her zaman internete bağlı, evde tutacaksın. Hı hı. Yani tutup götürdüğün yerde de internet olsun isteyeceksin. Çünkü içerik içeriğine erişebildiğin tek şey internet yani internetsiz o aletler aslında böyle biraz ölüler. Yani şu anda bir Xbox'ın in internete bağlı olmasa Xbox 360 benim. Az bir açılsın, Tabii, live hiç şey gelmiyor böyle mesela. Live'la beraber gelen o arayüzdeki dolluk yok bir anda böyle bomboş bir ekran geliyor karşına. Ama Bluetooth yani asenkron, yani. tamam konsol zaten sabit kalacak senin dediğin gibi. O yüzden internette bağlı olman... Aslında internete bağlı olmak isteyeceksin çünkü arkadaşın Aynen. var mı ona bakacağım. Yok işte internet film mi gelmiş yeni, yok da yeni demo mu çıkmış yani bunlara Aynen. zaten bakıyorsun. O yüzden insanlar böyle bağırlılar çağırlar ama yani aslında Microsoft'un yapmak istediği şey... Ee, bu işi bir adım öteye götürüp hakikaten şey yapmaktı işte yani Xbox bana Battlefield 4 açtı diyecektim, açacaktı. Sonra bir anda arkadaşın gelecekti. Aa biz bıraktık onu şimdi şunu oynuyoruz Ghost, Call of Duty oynuyoruz diyecekti. Xbox Call of Duty açtı diyecektim tak açacaktı. Şimdi ulan CD'si nerede lan diye gezeceğim yine ortalıkta. Aynen. Ki en şey. Şimdi Xbox 16 oynuyoruz. Yani sonuçta bu oyun oynayarken... şey değil yani mobil bir cihaz değil anladın mı? Mesela işte. Değil tabii. Bak yani... ee... ben bayağı mobil gibi zikiyordu ha, <gülüyor> ama küçücük kasası ama Adamlar hardware kısmını iyi çözmüş. Çok yani ya. adaptörü sen yok, bilmem eteri. nesi yok. iki tane kablo takıyorsun bitiyor iş yani. Mis gibi yani. Yani şu PlayStation 3'ü sök, yerine PlayStation 4'ü tak. Hiç anlamazsın. <gülüyor> aynen aynen. Şimdi sen bu 360'ı çıkar. Oo, ondan sonra oradaki adaptörü çıkar bir. Ondan sonra <gülüyor> arkada şey... bir adaptör var bu kadar. Aynen. <gülüyor> Orada şey var işte converter var onu çıkar ha. falan filan. Böyle şey Xbox'ın kendi ağırlığından daha ağır iki aynen. tane... Alet var orada. Onu geçtim. Xbox Manı sen gördün mü karşılaştırmaların büyük büyükten karşılaştırmalarında. Xbox Man e, şu benim Xbox 60'tan daha büyük. Benim burada bir tane kasa vardı ya bilgisayar kasesi <gülüyor> Afib gibi duran yani. Evet, evet. Onun gibi yani böyle bu. Hayvan <gülüyor> gibi. kadar böyle koyasın. Niye sonra, abi niye? Ya herif herhalde geçen sefer konsol tasarım yaptık yandı yandı ya evlendi Ufacık içine yaptılar böyle falan. Mesela böyle ışık kadar fan koymuşlar içine. Ama sonra sonra yani? Boş tutmuşlar böyle ki hava yanmazsın diye. <gülüyor> alet de yanmasın diye. Ya çünkü abi adamlar şey değiller. Ee, donanımcı, donanımcı, donanımcı değil yani. yani. Microsoft'un da Microsoft yazılımcı donanımcı değil. O yüzden mesela işte şey muhabbeti döndü. E, PlayStation 4'ü üretmek işte 300 binlerlik küsür dolara mal oluyormuş. Aslında şey e, aynı neredeyse içeriği şey kullanan Xbox üretmek 400 küsür doların aslında öyle bir şey yani neredeyse bir 80 dolar falan fazla mal Niye? Çünkü Sony biliyor işi nasıl mimarisini kuracağını ve nasıl nereden para kazanacağını. Hani Japonlar yapıyor abi. Tabii abi Japonlar yapıyor. <gülüyor> işte herif bu işin pir. zaten ufacık evde oturuyorlar. Xbox One'ı nereye koysunlar? <gülüyor> Bir de Kinect'i var. Sadece Xbox One değil ki böyle. kadar da Kinect var böyle bildin kalıp. Yani onu da bir yere sokman gerekiyor. O yüzden adam eşe kadar kasa yapmış. Bildiğin Receiver yapmış yani. <gülüyor> ne o işte yanmasın. Ulan <gülüyor> yanmasın da kocaman yapmışsın be abi. Ne yapacağız biz onu? Bir yıl sonra onu falan çıkaracaksın yani. bana. Yani üst üste koyuyorsun. Neyse ki üstü düz. <gülüyor> Aynen üstüne bir şey <gülüyor> koyabiliyor. Üstüne düz olması iyi yani. <gülüyor> böyle bir dantel dan mantel koyarsın. <gülüyor> kinektin üstünde dantel var hiçbir şey görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani ben ilk izlenim olarak en azından oyunlar kısmında PlayStation 4'ten aradığını buldum ama e, arayüz anlamında arayüz yani pek Evet biraz bir şey dik demem çok yani şu an için çok erken. Şey güzel, çok iş yapılmalı lazım. E, şey güzel. Hani direkt ana ekranda hani kim ne yapmış, ne etmişin aşağı doğru scroll ettiğin zaman görüyor ama hani ha, sosyallik evet. açısından güzel de yani Ama o, bu, o 150 tane arkadaşım var. Evet yani bu kadar scroll yapabilirsin ki. Hayır oraya çıkardı içerik kötü. Ha yani de. Yani Aha, kimin evet ne de. oynadığı, ne Bana yapmadığı evet. e, değildi daha fazla bir şey olması ha. gerekiyor. Anladın mı? Yani sen oraya e, an, ya, artık o sosyal kısmın birazcık da arttığı zaman arkadaş evet. zaten kaç 2000 arkadaş ekleyebiliyorsun artık evet, PlayStation aynen. 4'te. Hani onun koyduğu işte şey upload ettiği videolar işte işte screenshotlar şunlar bunlar vesaireler. Biraz daha erişimi Aynen. güzelleştirmesi lazım. Bir de oraya birazcık daha filtre vesaire koyup senin hani istediğin içeriye evet. ulaşmanın için bir şey yapmaları gerekiyor. Yani. Çünkü i̇şte. sosyalliğin en önemli şeyi bu filtrasyon abi. Çünkü abi sıçtım abi. kalktım vesaire gibi abuk su bir ton, bir ton e, e, bilgi, bilgi bok bilgisi. işte yani çöp bilgi dolacak burası. Aynen. Orası. Bir de hem filtrasyon hem de zaman çok önemli. Yani ben PlayStation 4'ü açtığımda zaten günde 2 saat en fazla oynayabilirsin. Ondan sonra oturup da yani bir şeye bakıyorsam zaman kaybetmek istemem yani. Aynen. Hemen görmek isterim. Hemen. Aa arkadaşım zaten bir tane şey çıplak kız bulacağız diye not evet. tuta uğraştık. Bulamadık. <gülüyor> yani, yani sonuçta aslında pek arı yüz tasarlamamışlar. Ee, yani sanki böyle şey yapmışlar. Hani şu anda gideri olan bir arayüz koyalım. İşte bak tam tersi. Şimdi Temeli adamlar çok... donanımcı, yazılımcı olmadığı i̇şte, için, yazılımcı olmadıkları için şu arayüzü bize bir yapamadılar abi. Aynen. Yani arkadaşlar şu şu arayüzü de yani berbattır. arbadtır. böyle şey gibidir yani ilkel Linux falan saçma bir. Aynen öyle. Bu, bu bunda da ee, ya yani bir şey olmamış. Bir şey yapmamışlar. Çok fazla. Sadece resim koymuşlar. İşte daha daha rahat. Gideri var. Gideri var. Yapacağın işi hemen işte az buçuk ulaşabiliyorsun. Ama yani şimdi bir xboxın arayüzünü görüyoruz videolarda şeylerde yakından görüp deneyemedik ama görüyoruz. Yani adamlar mesela böyle zaten 360'ın arayüzü de iyiydi. İyi e, bunda Bunuda baya bir ileri götürmüşler. Hakikaten evde böyle kinecti de işte kullanabiliyorsan hı hı. yani işte İngilizce konuşan insanlar için veya işte hangi dille destekliyorsa. Kinect'le beraber o kadar güzel entegre bir ses komutlarına entegre bir arayüz yapmışlar ki her şeyi çat çat yapabiliyorsun. Gerçi biraz bocalamıyor muydu ben videolarda gördüğümde? Yani %80, şey, %80 çalışıyor, bir sıçıyor. Ama yani çalıştığı zaman da çok güzel çalışıyor. Yani çünkü çalıştığı zaman her şeyi sesle yapabiliyorsun. Anlamadım? Yani işte Xbox aç şunu, Xbox kapat bunu, Xbox şunu yap, Xbox bunu yap. Ve pıt pıt pıt yapıyor yani. Böyle 3 saniye falan bekliyor. Tak diye geçiyor oluyor. İşte o snap Olur. modu var. Snap modu bence çok... Başarılı mod ve yani PlayStation'da yok şimdi Snap modu denilen şeyde ben açmışım orada işte yarış oyunu oynarken aslında Snap TV diyorum kenara tak televizyon koyuyor bakıyor muhteşem müzik başlıyor mesela yani <gülüyor> ama hakikaten bu yani düşündüğünüz zaman. bakıyorsun orada muhteşem müzik mesela fırak bir şey fra şey dönüyor eski bölümleri ha. gösteriyor falan o sonra oynama devam ediyorsun sonra başladığında tak diyorsun ki Snap TV diyorsun işte tak alıyor onu büyük ekranı alıyor Küçüğü kenara atıyor veya yani tamamen kapattırıyor kapatıyorsun yani. Tak olsun film izliyorsun ne güzel mesela. İşte muhteşem izliyorsun. O sırada tak bir arkadaşından şey geliyor. Abi Battlefield 4 oynuyoruz diyor. Hop basıyorsun, Battlefield e geçiyorsun falan. Ya yani böyle düşünün lan çok entegre çalışan bir sistem. Skype zaten var. Skype'ın da işte o Kinect kamerasının şey yapmışlar. Ee, evet. Seni ev içinde takip edebiliyor. Kendisi dijital zoom in zoom out yapıyor falan. Böyle yazılımsal bir evet, şey evet. var Hani böyle ev bir şey nasıl diyeyim, ev entertainment dedikleri, ev evet. eğlence sistemi olaraktan gerçekten iyi bir sistem şu anda Xbox. Ha nedir? Oyunları 720p oynuyorsun, 1080p upscale diyor. İşte yani o da o şu anda öyle. Ya yani Belki de ileride adamlar ona da 1080p yapmaya başlayacaklar. Yani hani, yapabilirler. Şu an çok fazla delikodu dönüyor ve çok fazla... Donanımsallara bir... çok farkları yok. Herkes, Herkes bir atıyor, e, Firmware upgrade ile. ...şey var işte, yani Xbox, PlayStation 4'ten, bu RAM muhabbeti yüzünden hı hı. biraz daha yavaş, düşük donanım diye geçiyor. Yani işte bilemiyorsun ki kağıt üzerinde düşük oluyor. Yani geçen seferde PlayStation 3 kağıt üstünde ağzına üzerine çakıyordu Xbox 360'ın Ama ne zaman bir multiplatform oyun çıksa Xbox 360'da daha iyiydi. Frame rate daha iyiydi, görsellik daha iyiydi. PlayStation 3'te yapamıyorlardı, niye işte yok, sel, saçma saç şeyler vardı yani. Sani şimdi o yok ama e, yazılımcının hakikaten ne yapabileceğini de bilemiyorsun. Bazısı öyle şeyler Tabii. yapıyor ki ağzın yüzün açık kalıyor yani. Bu ne lan diyorsun Bu sinir, bunu nasıl yapmış? E, <gülüyor> o yüzden işte onları göreceğiz. Onları göreceğiz. artık seneye doğru göreceğiz. Ama şu anda hani sen evinde hakikaten böyle bir şey hissiyatı yaşamak istiyorsan bir yeni nesil eğlence ya, nasıl şeyi yaşamak istiyorsan, his, aile ile birlikte kullanmak istiyorsan birlikte Xbox var. kullanacaksan işte bir dediğim gibi ama o şeyi de yaşamak istiyorsan, yani uzay çağı hissileriymiş şey var yani. Aynen. Uzay çağı hissini yaşamak istiyorsan hani böyle çünkü şey falan var Xbox'manda. Bütün sistemi eee o Kinect'te şey IR, IR, IR polariztırma, öyle bir şey var. Hı -hı. Kumandaların kullandığı şey sistem var ya Hı -hı. Ondan varmış. İlk kurulumu yaparken sen onu çağırdığı bütün eve şey gönderiyor eee so blast yapıyor ve kumanda ile kontrol eden her şeyi aslında Xbox üzerinden kontrolü bir hale geliyorsun. Tamam mı? Yani gidip de televizyonu aç mesela şöyle bir şey yapıyorsun. Eve geliyorsun. Xbox On diyorsun. Tamam mı? Televizyonu açıyor. Açmayı da şey tabii. yaptılar mı? Tabii tabii. O stand standby'da bırakıyorsun zaten. Xbox On diyorsun. Xbox 10 dediğinde Xbox'ın bağlı oldu. Ya yani işte Kinect'in şey yaptığı ...kendine kaydettiği aslında, senkroni olduğu bütün her şey açılıyor. Telefon açılıyor, e, anfin açılıyor, Aa, sonra işte veya sisteminde boks'a sistemin Xbox'ın açılıyor aynı anda. Ha çünkü mesela eve geliyorsun, işte PlayStation açıyorsun, anfin açıyorum. Aa, aslında kumanda neredeydi, televizyon açıyorum. Anladım. Klima açılıyor, asiklik ne oluyor falan. <gülüyor> i̇şte öyle bir şey oluyor. Aa, mesela böyle şeyler yapmışlar, anladın mı? Şey uzaktan kumandalı arabalara oynamaya başlıyor. Aa! Yani ama hani bu düşünürsen veya hani me pratikte mesela bir iki kere yapsan Tabi yani Jarvis'in oluyor evi. Hani işte Jarvis'le çok koy güzel lan falan böyle hoş oluyor. İşte gibi. bunu mesela custom costumiz, customized edebilirsen Xpass yerine hani şey hayatım mesela. <gülüyor> hayatım eve <gülüyor> geldim deizama Açılsa böyle. böyle, <gülüyor> <açıyorsa> böyle. Balık. <gülüyor> <gülüyor> İşte kız sesi yapsan mesela onu işte bence yapabilirler böyle şeyleri Yani farklı. şimdi işte diyemem. 10 dolara satarsın tamam mı kız sesi. Ha. Nerd tarafını düşünürsen biraz Xbox One'ın o şeyi güzel çünkü işte bir hemen karşısına oturuyorsun. Mesela ben oyun oynarken sen geliyorsun oturuyorsun. Altı kumandayı sana veriyorum. Ding senin profiline geçiyor falan. Yani biraz korkutucu ve güzel yanları <gülüyor> bunlar. Sana çünkü sürekli... Skynet geliyor o Skynet. İşte izliyor abi sürekli. Seni. İşte evde bir kamera var sürekli seni izliyor yani. Hani biraz böyle tuhaf ama insanın da ulan vay be yeni nesil aslında bu diyebileceğin arayüz özellikleri hakikaten ne yazık ki orada var. Oğlum ben var. bilmiyorum biraz, biraz, biraz böyle şeylerde paranoyayım. Ben de paranoyayım. Yani şimdi mesela benim... İlet izliyorsanız. He. Kamera mesela şey eee... Notebook'un üstünde <gülüyor> kamera var değil mi? Evet yani oradan da izliyorlar. Oğlum belki pis bir şey yapıyorsun tamam mı? <gülüyor> tamam. Birisi hacklemiş senin bilgisayarı kameran i̇zliyor işte. açık izliyor. Uy, niye izler bilmiyorum ama <gülüyor> Ondan sonra arıyor seni. Ben senin dün gece e, ne diyorum, yaptığını biliyorum. seni. <gülüyor> Bana 5 <beş> lira getir. <gülüyor> Sen de onu izliyormuşsun. Ha ben de seni izledim. <gülüyor> falan. Ama işte Kinect'in öyle bir şeyi de var hakikaten. Oğlum personal interest'ten sonra insan paranoyak oluyor biraz. Aynen. Tamam aynen. böyle telefonu ters koyuyorsun böyle masaya ki Bence kamera çalışmasın. <gülüyor> öyle bir şey yok. O yüzden rahatlıkla alabilirsiniz. Ha. Kamera almanın sürece. Ben en çok şeyi sevdim. O yüzden Çünkü... Kinect'in üstüne dantel şart abi. Of. <gülüyor> Malfunction, malfunction. <gülüyor> Kinect'in görmesini istemiyorsanız danteli koyuyorsunuz üstüne. Kinect görmez. Bu uzda dantel. <gülüyor> ben. O Türk şey, Microsoft açıklama yapıyormuş. Kinect malfunction en çok Türkiye'de çıkıyor. Niye acaba? <gülüyor> <gülüyor> Dental problem. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> What witchcraft is this? <gülüyor> kinek teknolojisinin penetre edemediği tek ülke Türkiye. Türk annesi. Türk annesi böyle dantel örüyor. Çok ]çi. güzel meme olur ha bunlar. <gülüyor> yani sonuçta dün geceki izlenimlerden mesela bir şey daha söyleyeyim. Playstation 4'ün bu Twitch TV muhabbetini ben çok sevdim. Yani ben büyük ihtimalle kullanmam onu. yani, yani şey olarak ama güzel. Yani sen ben kullanırım diye söylüyorum ama. Mesela işte YouTube'da biliyorsun böyle birçok işte Let's Play videosu yapan bir sürü işte bu işten para kazanan bir sürü insan var. Hı hı. Ama o işi biraz iyi yapabilmen için yani işte güzelce kulaklığın olacak. Yok işte böyle bir böyle. Yani olacak. Tabii yani eskiden konsol üzerinden stream yapmak ya da konsolun screen capture'ını almak için Arayacağım. Yani işte onlar da işte gerekiyor, evet. Yani, zıvır zıvır yani adaptör, zordu. Bilmiyorum da bak bir sürü, bir sürü şey yapman gerekiyordu. PC'de oynama kalksaydın orada da bir sürü abukçukluk derdim var. Aynen. Yapman gereken. Yani kaliteli bir şey yok ortada. Şimdi bu olay aslında baya bir şeyin önünü açıyor. Yani önünü açıyor ama yani ne bileyim? Ne yani neyin önünü açıyor? Bir birincisi mesela. Oyun streaminglerin önünü açıyor. Oyun streaming önünü açıyor. İki sen bir oyunu merak ediyorsun değil mi? Hı hı. Yani hatta şöyle bir şey var. Sen açtın PlayStation 4'ü. Bakıyorsun şimdi dijital olan şu oyunu alsam mı acaba diyorsun. Sonra durdun lan bir bakayım Twitch'te bir oynayan var mı deyip Twitch'i de açıp adamı mesela izliyorsun. Belki alımın yorumlarını dinliyorsun. Ya bu oyun işte şöyle böyle anlatıyor evet. inceleme yapıyor yani orada mı canlı olarak da. Veya ulan bu oyun çok da bana göre değilmiş deyilsin mesela almıyorsun. Veya ulan harikaymış bu oyunu alıyorsun direkt. Hani demosunu bilindirip dindirip oynamana gerek kalmadan Millet çünkü canlı... Millet niye de Split videosu izliyor? Ya oynayacak vakit olmuyor, adam merak ediyor oyunu o yüzden izliyor. Ya da aslında oyunun nasıl olduğunu görmek için izliyor ki belki ben de alır ben de oynarım diye. Gaza gel kendini gaza getirmek için izliyor yani. yani bilmiyorum o ben... Bu da bir bakımı öyle bir şey aslında açarsın izlersin Twitch TV'yi hakikaten. Veya sen belki diyorsun ki ben hep oyun oynuyorum. Ondan birazcık da mesela millete göstereyim, eğleneyim. Hem ben eğleneyim hem onlar olsun. Hmm. Yalnız oynamayayım. Bir de öyle bir şey var biliyorsun. Yani evet. bir oyun oynuyorsun ama yalnız oynamak istemiyorsun belki. Birileriyle beraber oynamak yaşamak istiyorsun. Aç o zaman muhabbete de oyna işte. Ne olacak ki? Karşısındakileri de sen dinliyor. Yorum yazıyor, onlara cevap veriyorsun, bilinen de biraz daha interaktif bir şekilde oyun oynamanı sağlıyor yani. Yani ne bileyim işte bana göre bir özellik değil tabii değil ki. Değil tabii canım. Herkese göre değil ama. Ama işte bilmiyorum. Birazcık daha fazla app olmasını isterdim ben PlayStation'da. Ha şu an hiçbir <gülüyor> şey yok öyle. Evet. Hiçbir şey yok şu Olanları an. Olanları da kullanamıyorsun zaten. Aynen. Ee, ne bileyim hani Twitch TV. Ama gelir o appler ondan bir sıkıntı değil yani. yani Twitch TV'de Instagram, Instagram işte yapsın. live bir şey olmadığı zaman bir şey izleyemiyorsun. Evet. Ee, hani YouTube tercih ediyorsun. YouTube app'in yok mesela. Yok. Ee, ne bileyim işte. Evet. Xbox'ın birazcık daha iyi olduğu kısımlar bunlar. O konuda her zaman Xbox daha iyi oldu. Evet. Şu anda da yok PlayStation'da işte doldurmuş bir şey. Mesela Xbox büyük ihtimalle hani şey app'in e, olacak olacak bilmiyorum hani e şudur budur. Hani onları şey üzerinden yapıyorsun ya. Xbox Smart Glass üzerinden falan yapıyorsun. Artık Tablet üzerinden. Ha, bağlıyorsun işte hani oyun oynarken e-mailine e bakıyorsun böyle. Ama işte onu zaten diyorum ya bu Snap TV dediğimiz muhabbet, yani Snap muhabbeti var ya. Hı hı. O Snap muhabbeti işte o yüzden harika bir şey. Yani Snap, din, snap deyip her boku kenara atıp koyabiliyorsun. Şu cart yanına bir tane şey açıyor. Hı hı. E, oraya çatıp diye koyuyor. İstersen değiştiriyorsun. Tak onu büyük ekran alıyor oyunu küçük ekran alıyor falan. Yani bu hızlı yapıyor bunu. Bu çok iyi bir şey hakikaten. Veya işte senin en çok kullandığın şeyleri mesela pinliyorsun. Ee, Windows 8 gibi düşünün. Uh -huh. Pinliyorsun direkt ana onlar geliyor zaten. Ha, hemen en çok oynadığın oyun, en çok yaptığın, ne, en çok uzak kullandığın application. Ne boks'a hepsini orada çarptı diye görebilirsin. Profiller arası da çok hızlı geçiyor. Ee, bir tek sıkıntı ses komutuyla yapmıyorsan çok uğraştırıyormuş. Nasıl yani? Kumandayla yapmaya kalktığın zaman? Evet, kumandayla yapmaya çalış kalktığın zaman çok böyle aranıyormuşsun yani. Yani çok fazla şey var içerik. Oğlum Onun arasında bir tık tık tık biliyorsun yani. Elle de çocuğu yatırmışsın, Tamam mı? <gülüyor> Çıkmışsın oyun oynayacaksın. İyi de şeye konuşursun. Aa, ben <gülüyor> bilmem oğlum tabii de. Mikrofonla konuşmam lazım. Xbox. Tanımayacak seni <Ha>. bunu. <gülüyor> Xbox. Hıklamur getir orada. Xbox, hıklamur. Nane limon. evet işte zaten en büyük sıkıntı da aynı zamanda en e, önemli özelliği. Sürekli NX baksana bağıracağım bak. Yani X, bak, abi, X, bak ha, bir, bir de, de şey var tabii. Koyayım. Hani tamam. Eee ana dilin İngilizce ise ya da İngilizcen ha, çok yani. iyiyse eyvallah. Ama bazı değil, şeyler değil, çok değil, doğal evet. gelecek tamam mı? Hani şunu yap, bunu yap ha. demeyi biliyorsun. Ama değilse İngilizce. Sıçtın, işte. sıçtın. Kumandayla özellikle. Bir de hani. mesela. Dashboard diyorsun. Anlamıyor. Ne dashboard'u kaldırmışlar. Ha. Evet, home var. İşte go home diyorsun. Ne bileyim işte shop falan gibi kelimeler basit de. <gülüyor> Xbox. Come on. <gülüyor> <gülüyor> Xbox. Neyse. Bir de Xbox diyenler var. Xbox, ha, Xbox diyenler var. Amerikan İngilizcesi. Şey İngilizcesi. Böyle abuk subuk şeyler işte. İşte dün... Denemiş olduk böylece, bizim de bir sonra şeyimiz ee, neler fikrimiz oldu cihazla giren sonda evet. yakın ee, yakından bir fikrimiz olmuş oldu Tabii ben bu arada böyle güzel alacağım. güzel güzel yeni yeni e, daha doğrusu göreceli olarak bizim için yeni e, hani bir cihaz şeyine girdik işte saygın yeni iPad Air alsın evet. aldı hayırlı olsun Teşekkür işte ederim. ben de yeni notebook aldım e, işte Hani böyle bir yeni oyuncaklar. Yeni oyuncaklar geliyor. Bir sürü teknolojik alet geldi. Evet. Bu arada Ardıkta Air'i, şey Airi beğendim ben. Beğendin mi? Ben çok şaşırdım ben. Hayır yani. <gülüyor> bir Apple ürünü beğenmiş ama. Apple ürünü için iyi bir ürün. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> Apple'ın hakkını yani hakikaten hakkını vermek lazım. Hani donanım ve yazılımı ikisini de iyi yapabilen şu anda tek şirket yani. Yani adam <gülüyor> adamlar yani ben mesela ilk iPad'i almıştım işte. Asıl biliyorsun, iPhone çıktığında. Hı hı. Çünkü yani o dönemlerde bir şey yoktu bir cihaz hakikaten. Ee, ve evde büyük rahatlıktı. Yani bilgisayar iki saat, bilgisayarın iki saatte açıldığını düşünüsen. Evet. Bilgisayarla. Şimdi yine Windows 8 biraz daha hızlı açılıyor yani ama. Allah ben Windows 8'in sadece işte açılıp kapanma, işte hibernate vesaire modları için çok çok çok memnunum. Ha, Sırf evet. onlar için. Aynen işte. Çünkü düğmeye basıyorum iki Bak, saniyede başlayayım. ekran geliyor. Evet. Login olduğum zaman direkt işte Her şeyim hazır. Bir bilgisayarın aslında en büyük sorunu oydu zaten biliyor musun? Çünkü şöyle bir şey var. Bir şeye bakacaksın değil mi? Yani o zaman şimdi telefonun da böyle olmadığını düşün. Aynen. Bir şeye bakacaksın ki o zamanlar öyle ilk iPad çıktığında telefonlar bu kadar da efektif değildi. Hemen internete gireyim bir şeye bakayım Rahat değildi. Arkadaş bilgisayar açılmasını bekliyorsun ya bir yarım saat. Halbuki mesela şimdi burada kapıdan çıkacaksın değil mi? Ulan bir dakika acaba şey e, vapur saat kaçta şey ediyorsun değil mi? iPad'i tak basıyorsun açılıyor tak profesyonel tamam buymuş diyorsun çıkıyorsun. Yani 5 dakikanın alan aletti o zaman. iPad ilk çıktığında ben o zaman bayılmıştım ona. Çünkü eve geliyordum. Hiçbir şey açmama gerek yok. Açıyordum bunu. Facebook, Twitter, internet, bakıyordum, bakıyordum. Bak oyun da oynuyordum. Ah diyordum, koyuyordum kenara, gidiyordum. Pil gidiyor her şeyle 10 saat pil gidiyordu. Muhteşem evet. bir şeydi. Tabii ama sonra Apple sağ olsun sonra her update'ler update falan ağzını şişten aletlere. Dedim ki yani o zaman sonra işte telefonlar da bilmem ne oldu falan derken Dedim boş ver alırız. Zaten her sene bir tane çıkarıyor. Yine bir tane bir ara alırız dedim. Salladım mesela. Şimdi bu lan bu sefer iPad'de hakikaten yani ağırlık çok güzel. Evet, hafif. İnceliği çok güzel. Ekran zaten biliyorsun işte bu Retina'nın attık en retinası ne gottur. Bildiğiniz kaç çözünürlük? 3000'e bir şey çözünürlüğü var bu iPad'ın. Evet. Ekran ha, hakikaten sonra, hani e, yani, takdire şayan bir ekranı var Retina'nın. Apple'ın iPad'lerinde hiçbir zaman ekran şey, sorunu yaşamadık yani. Ekranlar her zaman muhteşem oldu da. Ekran şeyi daha doğrusu her zaman iyi oldu. Neden? Tepkimesi. Tık tık hemen geçersin. Yani şimdi bile hani Samsung'un telefonları falan. Yani onlar bile ben şu, şu etkiyi neredeyse alamıyorum o telefonlardan. Yani o geçiş şeyini bilmiyorum. Bu adamlar ne yapıyorlarsa bir bok yapıyorlar. Yazılımsal herhalde artık. O yazılım bir türlü yakalayamıyorlar Her şey de güzel. Ve artık yatarak da Dergi, kitap okuyabildiğim için şeyden, iPad'ten çok memnunum. Çünkü eskisi kafama düşüyordu yani. Ağırlıktan, kolum <gülüyor> ağrıyordu. Ondan sonra işte video seyrebilirsin, her şey yapabiliyorsun. yani çok... E iCloud'ı zaten artık boku çıktı, hiç bilgisayara bile bağlamama gerek yok bu aleti. iTunes gerizekalı şeyle de uğraşmıyorum yani. Oyunlar desen zaten application anlamında iPad muhteşem şeyi, evet. iOS. O yüzden ben çok memnunum valla. Yani benim hoşuma gitti ee, hani bu arada sıkıntı ne olur ee, yani bu Apple'la özel bir sıkıntı değil tabii hani gittikçe ekran yüz ölçümünü büyütüyorlar ve kenarı inceltiyorlar ya Hı -hı. yani tutacak bir tarafın kalmıyor tamam mı cihazı? Öyle diyorsun ama mesela ben e, açıkçası bu ekranın şu kenarlarının incelmesini daha e, şey buldum ergonomik yani daha böyle hem, hem ekran boyutu büyümüş gibi hissediyorsun. Hem hem de, orası öyle. Hem de aslında şu kenarlardan şöyle tutmak o kadar zor değil biliyor musun Yani o kadar da beklediğin gibi o sanki şeyi yaratmıyor, An -an yanlışlıkla ekrana dokunacağım hissi yaratmıyor. Çünkü böyle şey gibi tutuyorsun, gazete veya bir şey tutar gibi şöyle pam parmağın Hayır, oturacağı... Şimdi şöyle düşün, ben şu anda bunu tutuyorum böyle tamam evet. mı? Ama hani ister istemez elin birazcık da benimki gibi büyükse, tamam mı? Avucunun şu tarafı olsun, işte Aha. baş parmağın olsun, ekran değiyor, tamam mı? Şimdi her şey dokunmatik ya, evet. şimdi mesela bu yanlışlıkla parmağım ekran dokunurken bunu multi-tap algılıyor mesela. Evet, S evet. Yani şuna basamıyorum falan, anladın mı? Anladım, anladım, abuk sabuk şeyler olabiliyor, o bazen rahatsız ediyor beni. Bir de tutacak bir yerin kalmıyor. Yani... yani. Bilmiyorum ben çok büyük bir şey yapıyorum bir de şöyle bir şey var mesela dergi okurken mesela böyle okuyorum ben dergiyi hı hı. yani yatay tutup okuyorum o zaman şu yanlara şöyle parmağını koyuyorsun ya hı hı. böyle okumak çok rahat oluyor ee, ve şey yaşamıyorsun o zaman e, nasıl diyeyim ve şu üstler de ince olduğu için sonra böyle e, okuması daha keyifli hale geliyor. Ya, ben memnunum bilmiyorum ya çok hakikaten hem ağırlığından hem inceliğinden. Ya şimdi ee... ekrana bir de dokunmamaya çalışırken Bir de arkası da şey ya bunu Hani bir hmm. şey kılıf almadığını düşün Kaygan ya biraz evet. Yani ne bileyim tedirgin oluyorum ben Kayacak düşecek bilmem ne zaten incecik bir şey <gülüyor> Üstüne oturacaksın kırılacak Oturma arkadaşım Ne oynuyorum lan ha? Ne Pocket oynuyorsun? Mine oynuyorum abi Pocket Mine Bu keşfettiğim yeni oyunlardan bir tanesi ee, Hem iOSte var hem e, Android'de var ve herhalde kendi crashtan sonra benim en Allah Allah. çok sardıran oyunlardan bir tanesi hani tavsiye ederim size scroll değil down scroll Dance. <gülüyor> ee, hani maden kazıyorsunuz işte maden toplayıp para kazanıyorsunuz işte ne kadar derine gidebilirsin işte ne kadar çok maden toplayabilirsin ve işte ara görevler veriyor her şeyde Oyunu oynayışında işte şunu yap, bunu yap diye. Gayet keyifli. İşte e, Facebook'tan vesaireden de login olduğun zaman arkadaşlarının şeyini de görüyorsun. Birbirinizi challenge edebiliyorsunuz. Şu anda mesela biz e, Kafkaesque'de bayağı kapışıyoruz yani. <gülüyor> keyifli bir oyun. İşte para kazandıkça e, şey... ...sen söyle şu küreğini kazmanı şey upgrade ediyorsun daha fazla kazabiliyorsun falan filan. Kartlar var özel. Şarjım bitti. <gülüyor> o kartlarda ekstra özellik veriyor vesaire vesaire. Yani ekran da oynamak da fena olmuyormuş. Ha. Güzel oluyor ya. Evet. Vallahi ekran da çoksa. Bunun güya iPad Pro'sunu yapacaklarmış ondaydı mı? O LG'nin 9 inç. Yani benim tek sıkıntım şu. Gıdana gibi. Yani benim şu an telefonumun hafızası bununkinden daha fazla tamam mı? Öyle evet. Bu 32 GB. Ama yani yetme. evet. Benim dolmuş bile yani hiç bokta yapmadım. Aynen, benim 64 artı 64 yani mikro SD di Yani şuna bir mikro SD girişi yapmak ne kadar zor? İşte Anladın yapmıyor. Mı? Çünkü yapmaya işte gitti diyor. Anası ver parasını diyor. 128 al diyor. Oh diyor. Anasını satayım diyor. Paralar cepte diyor. Aynen. Yani o Adiminlik benim alıyor dona gibi alıyorlar. Sıkıntım beni. o. Bir de yani ben iOS'ı çok sevmiyorum. Ben ha. yani tam rahat. Haremi şimdi telefon ama, olarak düşünme. Hayır hayır. Cihaz olarak düşünüyorum. Ha. Şimdi iOS tamam. Hani o kafaya girdiğin zaman rahat tamam mı? Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Ayar evet, yok evet. bilmem nesi yok tamam mı? Evet. Ama o kafaya girdiğin zaman hani içindeki e, hani e, teknoloji giyikini öldürüyorsun bir anda. Çünkü ne bileyim işte hani acaba şunu şöyle yapıp böyle yapıp bir SDK yüklesem bilmem ne yapsam falan. Ya da ne bileyim e, buna ben kaç tane işte eee Müzik atacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım kısımlarında çok bokluk çıkartıyor. Yani MKV'ye atıyorsun, özel bir app indirmen lazım onu görmen için oku okutman için. Yani şimdi orası öyle de olan ben zaten yani oturup da bu. Yani zaten Aa, iki tane film acaba... koyduğun zaman hard diski doluyor. Hay acaba bu aletle ondan sonra işte şey karşıdaki komşunun bilgisayarını kontrol edebilir demek istediğini almıyorum ki ben bu. Hay illa ki tamam da. Ben bunu zaten eve geleceğim böyle güzel elimde bir tane rahat bir cihaz olsun e oraya buraya gitimle de, de bakayım yani şu, şunun büyük ekran olsun evde yani şu cihaz çalışıyor teknolojik olsun zaten istiyorum diye alıyorum. Yani şunun demeye getiriyorum hani birazcık da benimkisi şey hani e, e, eski kafa eski kafadan ziyade e, şey şey kafası. Türk bilgisayar kullanıcısı kafası, tamam mı? Hani ne oluyor lan karşı istemeye mi geliyorlar? Ne Vallahi bilmiyorum, yakmışlar mı onları? Kız istemeye mi geliyor? Ee, adam da normal, Daha da gezen bir adam, yani şey o giymiş. O adam değil. Nerede orada çıplak adamlar olur. Ceket <gülüyor> giymiş, mont giymiş. Karşı komşuduk izliyoruz. Aynen. Ses temamıyor. Gerçi abi. şey, evet, e, hani bir iki saat daha sonra hani iyice ses gidip gelmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz de duyabilirler. Neyse hani şunu diyorum ben, ne bileyim, ee, abi müzik çekemiyorsun, C kendi parasını, paranı verip aldığın müziği tamam mı, evet. başka bir cihazı aktaramıyorsun iTunes dışında. Evet. Yani böyle saçma bir şey mi var? Şimdi abi şöyle düşün. İki tane Aa, film atıyorsun. Bak, yanlış düşünüyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Hayır abi, beni, beni Apple, Apple ekosistemine zorunlu bırakmaması i̇şte, gerekiyor. ama adam ekosistemi kurmuş. Herkese memnun bir ekosistemden. Değil abi. Ya nasıl değil ya? Bir ben de... değilim. Hayır tamam sen değilsin ama sen çünkü ekosisteme dahil değilsin. Sistemi kabul etmemişsin. <gülüyor> Sistemi kabul etsen halbuki çok rahat edeceksin. Tamam <gülüyor> <gülüyor> World's End gibi. Evet, tamam mı? Gideceğim End robot abi, olacağım değil mi? Telefon iPhone olacak. Bilgisayarım MacBook olacak. Ama olsun tabletin ipad olacak televizyonunda apple tv olacak evet olacak bu kadar bitti ondan sonra her şey her şeyin içinde geçiyor tamam zaten abi köle olduğunu kabul ettikten sonra kölelik de kötü tamam, değil tamam ne gerek var işte <gülüyor> itunes'u oraya atamıyor bunu atmayacaksın zaten itunes'un içindeki o aldığın müzik her yerde var açacaksın televizyondan da apple tv üzerinden dinleyeceksin müziğini açacaksın Olmaz. buradan da dinleyeceksin açacaksın telefonla dinleyeceksin adamın kendi içerisinde serbestliği var yani sen tamam işte ben diyorum bak köle olduğunu kabul ettikten sonra kölelik de tamam kötü değil. değil abi. Ya kö yani çok köle olmayı kabul etmiyorum diyorsan iki tane telefon alırsın. <gülüyor> bir tane Android Alır bir tane alır Arada kendini tahmin et, tatmin edersin. Ha, sadaka ettin. Çok güzel. Oh. iPhone da ne güzelmiş rahat Yok rahat. <gülüyor> rahatım ben Android'im. Ya ben de rahatım. <gülüyor> Telefonda Android konusunda ondan sonra ben de en fikirim yani telefon için en azından. Daha çok ee, seninle olan ve daha çok kullandığım bir şeyde biraz daha serbestlik olması gerekiyor çünkü vakit kaybını istemiyorum ben. Aynen. iTunes'da bileyim, vakit kaybı çok fazla oldu. vakit kaybın çok... Ne bileyim işte... Abi çat diye ilk gün BitTorrent indirdim. <gülüyor> ee, o, o inanılmaz. Ben zaten şey... Hatırlamıyor musun? Seni, seninle konuşuyoruz. Ondan sonra işte dizi seveceğim falan diyorsun. Nasıl seyrediyorsun dizi diyorum mesela sana. Ondan sonra işte BitTorrent'ten indirdim. Nereye indirdin? Telefona mı indirdin? Evet. Chat, <gülüyor> <gülüyor> onu suydim, telefonu satın aldım. <gülüyor> evet, tamam yani. Gittim aynısını sitede aldım. Ama. Zaten ben şey micro SD 64 gb niye aldım? <gülüyor> <Burada> i̇lk <gülüyor> gün bir, şunu da indirin, bunu da indirin derken sabah bir kaldım dolmuş Doğum tamam mı? Dolmuş değil mi? <gülüyor> Hoş ben doldurmadım da sonra aldım bende ama şey olmadığı için. O oh, hakikaten istemeyi falan gidiyor galiba. İzlerim falan diye dişleri yolda. Böyle Yalan oldu izleyemedim server'ı. Oyununda şey kurdeleli, evet, tenzeler falan. Korkmaya başladı. Bakma fazla biz. telefon konusunda ben Android'im, evet. Android. Android'i Android, bir şey Android e eğer birazcık daha tablet tablet için kendini toparlarsa e, yani bence çok da zor değil yani. An değil tablet için de kendini toparlarsa e, hani tablet için ben yani şahsen tablet alabilirim. Android'in de Windows toparlasın kendisi diyorum. Windows bende sekizde telefon da toparladı da. E, hani ben Pahalı şey çok değil. çok bal satıyor. Ha. Çok profesyonel alet satıyor ve o alet işte tam sen istedin gibi. USB tak, onu tak, onu tak, onu tak. Fantastik. Yani şey Eravda var ya sürekli. Aynen aynen. Çakmışlar da. Windows 8'i <gülüyor> ben hani bir haftadır kullanıyorum. Hmm. Ya daha doğrusu bir hafta bile olmadı. Hani 3-4 gündür kullanıyorum. Hani şunu söyleyeyim hani normalde ben klasik yani akıllı bir insan gibi iki nesil atlayış yapan insanlardım yani evet. tamam mı? Olması gereken bu. Yani 98'den XP'ye geçersin. Aynen, aynen. XP'den 7'ye geçersin. Hani normalde 8'e hiç bakmazdım. 9'u beklerdim artık ne olacaksa ha, ondan yok. sonra. 8 Ama 8 hani düşündüğüm kadar kötü değil. Yok. Ben de yani ilk başta böyle şey yapamadım ama <gülüyor> Application'ların hepsi çöp Ama Application'ların kullanmıyorsun zaten de Yani zaten o metro UI kullanmana ee, gerek yok Direkt 7 gibi Şey Sen söyle Direkt, direkt desktop'a geçebilirsin Ama o, ha, o zaman niye 7'den 8'e geçiyorsun dersen 8 arayüzünde biliyorsun şey yapabiliyorsun böyle Direkt o süre... Hayır, metroda zaten yazı yazmaya başladığın zaman şey search bara geçiyor. Search yapıyor yani Aha. direkt buluyor getiriyor ya. Evet. O fena değil. ya tabii biz çok böyle detaylı kullanmıyoruz yani, işletimi işletimini de işlem aracının. Çünkü eski kafalı olduğumuz. Için. <gülüyor> Ama yani, hızlı açılması yeterli benim için. Benim için de hızlı açılıp hızlı kapanması abi. Evet aynen. Çünkü yapalım, ben çatlayalım. skhp'mde 7 kullanıyordum tamam mı? Hybridite e geçiyor. Bir dakika bekle tamam mı ki evet. kapansın da ben kapatayım çantaya aynen, koyayım aynen. da çıkabileyim. Bunda hiç öyle değil. 3 saniyede tık diye kapanıyor. Yani benim benim laptop mesela şimdi senin bu yenisinden daha düşük hani şey diye düşün sen. olur ben sana şunu söyleyeyim. Yani e, Windows o ne ne o? Ne? Hani. E, Sistemi ölçüde bir puanlama sistemi var ya. Ha anladım tamam. Evet Windows şey sistemi. Neyse işte. Neyse evet. Abi yani SSD o kadar güzel bir şey ki. Yani, yani SSD yani hard Yani sen var değil mi? Evet. SSD hard disk o kadar güzel bir şey ki hayatımda ilk defa kendi bilgisayarımda 8.1 gördüm. Hmm. Abi yazıyor çiziyor ooo. Yani. Evet evet. Şey. 64 gerçekten. bit. E, yani Photoshop ve Dreamweaver. Tıklıyorsun, Tıklıyorsun açılıyor. Tıklıyorsun evet. Biliyorum. Yani o, onun verdiği his o kadar güzel bir şey ki. Biliyorum biliyorum. Yani iki saat böyle Adobe bilmem kaç, e, CS5 bilmem SS, ne şeyini... SSD kesinlikle şeyini, de, evet. çok önemli ya. Logosuna e şey bakmam böyle ya, bir dakika. E, hemen denediler tabii PlayStation 4'ü. İçindeki normal hard disk on 500 GB. Ha ona SSD taktılar. Çıkarıp yerine SSD taktılar. <gülüyor> böyle A, sonra... Zaten uçuyor. İşte tamam da bak öyle komik ki böyle karşılaştırma sonra videoyu koymuştu normal artisti, <gülüyor> ssd artisti diye. Ondan sonra böyle reslogan falan böyle açılıyor oyuna başlıyor. <gülüyor> <Böyle> burası <gülüyor> anlasında şey hala logo geliyor. logo falan böyle, Logosu geçiyor da falan ve arada yani nereden baksın 15-20 saniye. Falan fark var anladın mı? böyle tokayla başlıyorsun burada bu hala gelecek de başlayacağız yani. Ki yani aslında o da yavaş değil o kadar hissetmiyorsun. Işte net, yavaş değilmiş normal. Dün gördük. Yani Dün hiç, hiç, hiç değil. Demek ki yani. uçuyor yani. Fırıt diye açıyor hakikaten yani. Ama sıkıntı nedir? Bir yerinde 500 GB harddisk var. Bir yerine en fazla alıp şu an 120 GB falan takarsın SSD çünkü yani paran yetmez. Yani 500 GB takamadığın zaman hiçbir anlam yok veya hani 1 TB SSD harddisk takabiliyorsan varsa hakikaten çıkarır takarsın. Ha işte. Ama yok yani. Alete verdin 1000 lira. Ha bir de Hardest'e <gülüyor> verdin 3000 lira. Üç bin lira aynen <gülüyor> Ama uçar böyle. <gülüyor> diye gider yani. oyunları indir koy. Aa, yani. işte tabi canım bir, tabii oyun indirdiğin için. Evet SSD öyle bir şey hakikaten ya. Ama ne yapalım. Yani SSD süper bir şey. Bir dahaki laptopunda da ben de öyle alacağım. <gülüyor> yani. Zaten bir dahaki laptopu ben aldığımda herhalde harddiskler tarihe kaçmış olacak. Çünkü <gülüyor> daha almam laptop. Yani. SSD bir e, tanrı nimeti abi yani hmm. öyle diyeyim sana. Biliyorum. Neyse evet, ucuzasın da her yerde kullanmaya başladım Yani evet çok ucuz olmadığı için ben ancak 128 tak taktırabildim. Hmm. Yani Gönül isterdik ki oraya taktır 500. <gülüyor> yani değil mi yok işte o 500. Çünkü hani ben harddisk'i bol, bol kepçe kullanmayı seven bir adamım. Yani hmm. indirdiğim şeyleri tutuyorum tamam mı hani yılda İyi, bir falan olur. temizlik yapıyorum. Hani normalde 2 terabaytın altında harddisk gezmiyorum. Anladın mı? Evet. O yüzden hani... Böyle düşük olunca bir hoş oldu tabi. Yani anlayacağınız... Bilgisayarı kurar kurmaz. Bu ay çok para harcadık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu aralar fena para harcadık ya. Çok fena para Daha da harcayacağım, oyun da harcayacağım. 13 Aralık'ta da harcayacağım. Yani... PlayStation 4 alacağım. Biz tabi... Geekstra için de para harcıyoruz bir yandan. Ha değil mi? Siteyi yeniliyoruz. yeniliyoruz. Söylemiştik biz daha önce. Senin sersmiğin New Of çok güzel şeyler olacak. Hadi bakalım. Ne olacak? Yani şey ben bile merak Söylemek istedim. istiyorum ama <gülüyor> yani daha Söylesin, söyleyemiyoruz. Söyleyemiyorum. Yani. Çok güzel şeyler. Bir iki ee... yüzlük atarsanız söylerim. <gülüyor> Peki. Yani böyle. Bu arada bu arada ee, şey ama de, bir buçuk saattir falan konuşuyormuşuz. Bir buçuk saattir dönüş yaptık. <gülüyor> şey Haberine... Çok üzüldüm ben ya. Ha. Yeni Paul, Paul Walker'ın... Allah rahmet eylesin. Evet, Rest Peace haberine de çok üzüldüm ya. Hiç böyle yani sabah böyle uyandım. Ondan sonra yazı koymuş ya falan. Şey yazmış. Diren var ya diren ha. vermiş. Buna sonra işte da çocuk adam ya. araba kazasına gitmiş nasıl oldu falan filan ve ironik falan filan birbirinden bir şey almış böyle. Dedim ne diyor ya? <gülüyor> Neden bahsediyor yani nasıl yani falan. Buna sonra bir girdim Paul Bakır ölmüş. İnanamadım araba kazasında. Araba da hurdadır. Bir de kendi, kendi kullanmamış değil mi? Evet ya. Araba en kötü usta <gülüyor> o belki yani hani insan. Değil, o kadar eğitim almış <gülüyor> yani sonuçta kendi o kullanıyorsa belki kurtarırdı. adam 6 bin kaç bin oldu? 6 bin miydi? O kadar filmdir hani Pest Filist adın anılmış yani. Arabalara gidiyorsun falan. Kendin kullanan arkadaşının bok yola gittin yani. Hakikaten. Böyle bir şey yok ya. Gitmişler direğe çarpmışlar. Yani arabada fotoğrafını gördün mü? İnanılmazdı ya. Yani araba kalmamış böyle. Böyle bir sanki Hulk basmış. gibi olmuş bir arabaya? Hulk demişken. Hulk demişken. Ne Hulk demişken? Hulk Hulk ve Banner'ı. De... Yani bu kadar da duygusuzuz bu arada herif vermiş ama Hot figürünü konuşuyoruz. Yani, de, tamam duygusuzum belki ama ne bileyim bizim için daha önemli değilim. oldu o Evet. <gülüyor> Best of, bizden para kazanıyorduk. Allah kahretsin. Ne bok yiyeceksin? Yok şimdi? ya, o yeni, yeni casting yapar der ona. Jason Statham'ı. He. <gülüyor> Valla Hot Tyson, evet o figürünü gördüm, inanamadım yani. O Hot Tyson, e, gidip bombalamak istiyorum. Ben niye? Çünkü yani benim beni bombalayacaklar, cebim bombalıyor. Kardeşim param i̇çim varsa acıyor. al diyor. Alamıyorum içim acıyor. O zaman böyle burada, bakarsın. Burada bin liraya satıyorlar. Işte Adam orada dört yüz satıyor. Zenginin malı fakirin içerisini Sütüyor. yorar. Anlasın da biz Amerika'dan oradan buradan konsol getirmeye çalışıyoruz ama asıl şu figürleri bir getirebilsem ben dört yüz dolar üç yüz dolar satılan figürü burada bin liraya <gülüyor> almak koyuyor ya. Ya birazcık da şey yani pazarla ilgili olan bir şey yani He. buradan. Çıksa her ay işte bin kişi figür alan sen de 300 dolar alırsın. 600 600 lira alırsın. olsa alırsın yani, görüyor musun? Yani bir şey var. 600 lira zaten. 600 lira. Mi? Ha. Yani çünkü işte yani 400 300 dolar desen 700 lira olsun. Hadi alasın. Burada alırsın. Ama yani bin, binin, binin binin üzerine çıktı mı? Ben figür alamaz araya geliyorum. Yani binin üzerine figürleri alamıyorum. Yani bir kapasitem <gülüyor> yok. 1000'in altında alırım. düşünebiliyorum. O kadar kolay. 500 ki. olanı biraz daha düşünüyorum. 310 alabiliyorum. <gülüyor> hani bu işin içine birazcık girme... Yani sen de biliyorsun, evet. ben de biliyorum. Tamam mı? Bir, bir mal... Tamam mı? Türkiye sınırlarının içine girdiği zaman zaten bir gümrük ve vergi bilmem ne... Binince... Sanki. Zaten çat diye bir şey giriyor. Oh onda. ne oluyor falan diyorsun. Evet. Tamam mı? Ondan sonra sen kar edeceksin. Evet. Eğer sen toptancıysan... işte perakendeci kar, kar, kar edecek. Falan filan. Zor yani. Yani o sokuyor, o sokuyor... Oluyor. 500 liralık şey 1000 lira. Aslında yine fena tutmuyorlar fiyatları bence. Onlara her şeye rağmen yine... Ya yani eskiden hatırlıyorsun yani. daha beterdi. Evet eskiden be hmm. çok beterdi. Çok beter. Hiç alamıyordum. Bakayım yani ya. ha, çarpı 100 yapıyor herif. böyle yani. Çünkü herif 10 tane figür getiriyor. Evet. Zaten bir tanesini satabiliyor. Alıcı evet. çıkıyor. E, parasını kurtarmak için işte 10 liralık şeyi işte 200, evet. yani 100 liraya satıyorduk. Dün şey POVA gittik işte. Hı. Ondan sonra... Green Lantern vardı, şu büyük olan var ya şöyle şöyle duruyor hani yani. altın ışını yakmışlar o alttaki üzerinde durduğu şey yeşil ışığı yanıyor şey ya çünkü kendi yüzü de çıkardığı bir şey bir yeşil yüzü de yeşil yanıyor böyle duruyor çok güzel de Alası geldi evet. mi? Oradaki çoğu işin şey alası var da <gülüyor> <gülüyor> hani... <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bahsettik belki bilmeyeniniz kalmamıştır diye düşünüyorum zaten. Topu topu kaç kişisiniz? kişisin. <gülüyor> <Ha>, 30 kişisin. <gülüyor> 30 kişisin. <gülüyor> kaç kişisin çık ortaya. <gülüyor> ee... Hani Poe bir dükkan var, evet, açıladığı 3-4 ay oldu değil, oldu değil mi? The hero in you. Evet, e, Bağdat Caddesi'nde. De, bu arada cüzdanız oluyor, neyse. Evet. The <gülüyor> kazık in you. <gülüyor> yani ne kadar çıkarıp para verebilirsin, <gülüyor> onu gösterirsin Ne kadar cesaretlisin bu konuda. Aynen. Hani maaşını ne kadar <gülüyor> <gülüyor> kazabilirsin. Ne kadar adamsın eşinle, karınla yüzleşebilirsin. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Cesaretin var mı başka gibisinden bir şey böyle. <gülüyor> aynen, aynen. Sonra orada çok zaten var. şey orada bir figür aldım o ay çocuğum ama alamıyorsun <gülüyor> arada, öyle bir durum şey gelmiş Deadpool'un kalemli bu kafası bu tamam mı böyle yarısı açılmış Hı -hı. Böyle, <gülüyor> pan, böyle kalem saplamışsın gibi böyle o duruyor <gülüyor> o gelmiş ya 400 lira olan kalem 400 lira öyle zaten kalemli 400 lira olan ...ofis masamın kendisi de büyük ihtimalle Batmobil falan şeklinde olurdu yani yaptırıyorsa. <gülüyor> evet, bir işte Iron Man'ler var. Ya ben hani hakikaten çok zengin olursam Kim istiyorum gidiyor? abi böyle... ...hani zırh koleksiyonu yapmak istiyorum abi. Evet, ben de Bir istiyorum. tane böyle şey ortaçağ, full plate zırh yanına Iron Man, yanında evet. Batman. <gülüyor> Tanesini bin liraya satıyorlar işte buraların kılıçları var ya. Ya onlar biraz tırtama ya. Yani. yani tırt diyeceğiz bu tırt. Gayet yani bildiğim, güzel bildiğim plastik A gibi görünüyor. Metaller yok, ama o plastik metal görünümlüler yani. O kılıç metal işte yani kılıç gibi. metal tamam da plastik görünümlü metal tamam abi canım, yani. Adam mı bir öyle şey çok ya. istiyorsan git o zaman Japonya'dan katana siparişler. Oğlum ben zaten ben sana söyleyeyim. 45 yaşında emekli olduktan sonra şey demirciliye başlıyorum. <gülüyor> Iron Man, Iron Man yapacağım. <gülüyor> Ay, demirciliye başlıyorum. <gülüyor> Baktım böyle hani benim demircili biraz. Demircili geç de, Hı. ben şeye başlayacağım. Demirciliği geç. Buldum, 45 buldum. yaşında emekli olduktan sonra hani paramın olduğunu varsayıyorum. Hı. Hayvan gibi 3D printer alırım. Ki ya. o zamana kadar teknolojisi de çıkmış olur. Bırakmışları. Basarım abi 3D printer Ben şey fint, buldum. Fint, fint. Kendi figürümü kendim yapacağım. Yap abi. Buldum. Poli Poli şey. Poli, sonra stone. Sonra poli stone değil de. E, bu kil var ya normal işte. Kilden çomurdan yaptığın. Ondan sonra poli mi? Poli polikil mi? Ha poli diye bir şey var. Tamam mı? Ondan sonra bu... Kurumuyor. Kolay kolay. Hı hı. E, ve uzun uzun, şey, uzun süre çalışabiliyorsun o yüzden üstünde. Hı hı. Ve e, gayet şey ne derler? E, fırınlayabildiğin bir şey. Yani Normal bir şey ev fırında çalışıyor Tabii mu Tabii ev fırında falan fırınlayabiliyorsun. O derece bir şey. Ondan sonra çok güzel kendi figürlerini yapabiliyorsun. İşte i̇nternist falan buldum. Hatta böyle Türk billeri var yapan. Ondan sonra şeyde buldum ya. E, arıyordum zaten nasıl yap, yaparsın diye. Çünkü poliston denen şeyi bulamıyorsun. Yani polistonun Türkçesinde bilmiyorum artı ondan sonra politaş. Politaş da hayır <gülüyor> ama hani onun bir terimsel bir adı nedir bilmiyorum anladın mı? Polistondur abi yani Ama işte polistonları polis çok değişik. Işte, yani. satılmıyor poliston <gülüyor> şey <gülüyor> Polistonu zaten sen yapamazsın ki. İşte tamam ben yapamam değil ama poliston denen şey böyle alaç lüle taşı gibi bir şey değil mi? Oydu değil galiba ya. İşte bilmiyorum ne olduğunu. Neyse ama sonuçta o şeyleri polistondan yapıyorlar değil mi? Polistonu bulamıyorsun yani, alamıyorsun. Öyle bir şey yok. E yani polikili bulabiliyor musun? Polikil çok rahat buluyorsun. Ee, ve kilden yani bir o normal kilden daha iyi işte kurumadığı için. Nasıl üzerine çok rahat çalışılabiliyor. Bildiğin kilinle çalışır gibi yapıyorsun. Birazcık evet. daha serttir herhalde o zaman. Biraz da evet. Nasıl şey? Sert. Ee, renkli olanları da var. Yani böyle işte renkli şey yapıştırıyorsun ama istersen boya da bilirsin. Yani kil boyar gibi istersen boya da biliyorsun. Ama yok boyayamayacak. Boyamadan da sadece renkli şey kullanarak da... Bir şeyler oluyor. Peki. Bir dakika. Neyse. Geliyorum. Hani ne bileyim, el işçiliği severim ben. Ee, hani Saygın şu an kapı açmaya gitti. Ee, bir ara bu lüle taşı gibi oyma taşlarla bir şeyler yapmaya çalışıyordum ben. Ha evet sen yapmaya çalışıyordun. Ama onun bu için, için daha birazcık, daha, birazcık daha şey gerekiyor. hani malzeme gerekiyor. Çünkü onu sabitlemen lazım. Tabii Ondan tabii. sonra hani <gülüyor> bu e, havalı driller var. Hani oymak istiyorsan ha, gerçekten. Iş gerekiyor. Çünkü hani istediğin kadar yumuşak olsun bir taş yine elle o kadar oyamıyorsun. Bu, bunu da şey yapıyorsun ya. Bildiğin kil e, çalışan kullandığın böyle aparatlar var ya. Aynen. Onlarla çalışabiliyorsun. Sadece şey gerekiyor. Böyle bir e, metal tel gerekiyor. Tabii sağ Daha iskeletini aslında, yapmak he, gerekiyor Ha iskeletini çünkü. yapacaksın, İşte çiviyle oturtuyorsun falan, iskeletini yapıyorsun. Ondan sonra, e, o iskeleti yaptıktan sonra... Motoruna sokayım, ne kadar çok motorlu geçiyor buradan. O kili şeyini oturttuktan sonra e, iskeleti... Hı hı. İşte böyle çeşitli püf nokta varmış ya. de gördüm ya işte. Oyun gezinin e, biz ne? Kasım'da mıyız? Biz oyun aralığa gezinin, geçtik. Tamam mı? Oyun. Kasım. Oyun gezinin Kasım sayısında buldurdum gördüm. Hı. E? Oyun gezinin Kasım sayısında e, bayağı zamanlar aklımdaydı bu benim. Tamam mı? Ama bulamıyordum böyle bir şey. Nasıl nasıl yapılır farkı? Kasım sayısına bakıyorum böyle neler olmuş fa derken. İşte bir tane bir adam şu ona röportaj yapmışlar ve e, Oyun Gezer'in Goyun dedikleri bir tane maskotu var ya hmm. onu yapmış örnek olarak. İşte hmm. ilk önce şöyle yapacaksın, sonra böyle yapacaksın. Malzemeleri koymuş, hangi malzeme gerekir falan. ''Aa benim buldum mu?'' Bu falan. <gülüyor> Hep bunu arıyordum falan. Oradan sonra böyle tamam dedim. Canlandı direkt böyle. <gülüyor> Tekrar şeyim nasıl yapacağımı da bulunca. Hoşuma gitti bayağı. Şimdi işte o killerden alacağım. Kili tabi pahalı bir şey yani ucuz bir şey değil böyle bir 400 gramı o kilin ondan sonra 30 30 küsürlere falan. O yüzden hani şey belli başlı püf noktaları var. Mesela adam şey yapmış. tamamen kilden yapmıyor. Büyük vücutlu veya büyük parçalı şeyler varsa ondan önce yaptığı iskeletin üstüne alüminyum folyoyla böyle sıkıştırıyor. Alüminyum folyoyla yapıyor <gülüyor> ana kısmı. Sonra onun üzerine kille dolduruyor. bu hem şeyi de sağlıyormuş. Fırınladığın zaman ve tamamen kilden yaparsan içi pişmeyeceği için yeterince çatlayabiliyormuş, patlayabiliyormuş yani anladım. Anlasın böyle ama sen alüminyum folyo çoğu kısmı üstüne kili koydun. O pişiyor hı hı. ve çatlama patlamalardan kurtuluyorsun bir bakıma. Anladım. Daha az hem malzeme harcıyorsun, daha ucuz hale diyorsun. Ee, ve şey, e, daha hani ve sağlam bir nasıl şey yapmış oluyorsun, figür yapmış oluyorsun. Bayağı da iş yapmış yani oturmuş mesela şeyleri falan küfür etmesine göre madem baktım bloğu var. Hı hı. E, şimdi adını hatırlamıyorum da. E, şey. Asısız kredi yapmış. Mesela oturmuş. Ondan sonra bayağı böyle üstü başı elinde baltası, baltasıyla bayağı uğraşılmış, iş yapmış mesela. Hani zaten bunları yapıyormuş kendi şey hobi veya işte satıyorum artık ne yapıyorsun? Anladım. Ama hani yani dedim ki ona ben de oturup yaparım o zaman. En azından ufak tefek bir şeylerle başlarım. Belki sonra bokunu çıkarırım. Kendi 60 inç ayrım <gülüyor> yaparım yani. nereye sokacaksın? Olma. Ya yapayım da ben sokacak yer buluruz. Onu fırınlaman <gülüyor> lazım onu. Ya tamam inç nereye fırınlarız, fırındayız. veririm Burcu'ya götürür. Okulda fırınlar. kil şeyleri var onların yani okulda. Vardır. Bulurum ya boyarım Boyuyorum sonra. <gülüyor> Kendi ayrım verim olur. Fırınladıktan sonra mı 6000 bin lira vermek sana kalmam evet. Fırınladıktan sonra bakıyorsun şey boyu porselen gibi oluyor çünkü fırınlayınca porselen gibi oluyor. O zaman şey fırınlamadan önce boyaman gerekmiyor mu? Porselenleri öyle yapıyorlar çünkü. Neyse eminim bekle fırınlamadan öncedir. Şimdi çok hatırlayamadım ya da. Ya çünkü onun şeyi farklı ya. Hani o yüksek da renk değiştirir falan ona göre şey yapman gerekiyor. O, hani porselen boyama <gülüyor> ayrı bir şeydir yani. Zordur. Sonra boyasını <gülüyor> Neyse bakarız ya. Elinden şey vardı daha nasıl yapılıyordu? <gülüyor> Bir yapayım da figürü, boyaması boyamasına bakarız yani. Boyamayı biliyorsun işte dediğim gibi. Renkli kısımlar var ya ufak ufak ufak satılan. Mesela işte pelerin yapacaksan kırmızı alıyorsun mesela. İşte Superman pelerini yapıyorsun. Sonra hiç Boyamada bile gerek kalmıyor öyle. Fırınlıyorsun direkt kırmızı oluyor zaten. Yani. Ama hani böyle ufak şeye harcayana kadar boyamak da daha ucuz olduğu için. Evet. Bir de her şeyini yapamıyorsun ki yani. Yani ilk yapacağın figür şimdi Iron Man mi? İlk yapacağım figür Iron Man zor abi çok detay var çünkü. Iron Man şöyle Zırhında, yani zaten ilk yapacağım figür büyük ihtimalle sadece bir gibi bir şey olur. Yani Hı -hı. öyle büyük bir Ama şey yapamam. Hani şey bacaklı, lazım. Ayaklı, ayaklı falan bir şey yapamam. Iron metal yapmak lazım ya. Iron Man'i metal yapamaz aynı nasıl yapacaksın? Metal yapmak yok. Yap metal boya Allah Allah. Metal boyası yap. Onu bir şekilde işte e, pozitif kalıbını alıp Ondan sonra... Ya tamam da onlar çok profesyonel işler. Ben bunu böyle fık, fık yapacağım yani oturduğun yerde... Kurşun dökeceğin üstünde metal olacak Haa oldu, oldu öyle yaparız <gülüyor> asittir. Pantolon yırtık. Hahaha! <gülüyor> Pantosuz giyeceksin <gülüyor> Ya böyle bir şey oldu işte. bunun da heyecanını sizlerle paraşayım dedim. <gülüyor> evet, böyle pantolon yırtık bakın <gülüyor> heyecandan. Yani. Hayır böyle biliyorsun böyle yurt dışında millet böyle abuk sukuk şeyler yapıyor. yapıyor mesela. Yapıyor yapıyor Birer tane yapıyor, sonra basıyor satıyor. Eee yani güzel sürü. Ha var. <gülüyor> e güzel yaparsan neden neden satmıyorsun yani? Olabilir. <gülüyor> Hayır, zaten benim öyle e, bütün bütün Stormtrooper kafalarını yapma gibi bir ha. hayalim var. İşte oturup böyle yapacaksın. Yaparım. Stormtrooper işte. kovasından yani mı çıkıyor? Ya, ha hani yaparsın yani? En kötü ihtimalle zaten e, hal hazırındaki figürlerden mesela böyle aslında çalışıyorum. Kalıplar var ya. Acaba onlara bassan kolay çıkar mı? Bilmiyorum. Çünkü hani var Abi sonuçta. silikon kalıp var. Aha. Acaba kolay çıkar mı? Silikon kalıptan Acaba belki içini bir birazcık bitim. hani ne bileyim yağlayıp ya da mumlayıp değil mi? Kalıbı bassan, çıkartsan. Olabilir. Burcu bilir belki, ona sormak lazım. Evet, olabilir. Yani e, böyle. Böyle konuştuk işte. Konuştuk yine 2 saat. Konuştum mu? Bakalım. Bayağı konuştuk yine. Hiç geldiğine göre. Yok lan az konuşmuşuz. 1 saat. ...45 dakika konuşmuşuz şu anda. Biraz kırpacağız, edeceğiz şu an bu falan filan. Bu arada... 2 hafta sonra... 2 hafta sonra... Hobbit. Hobbit, evet. Gitme fırsatımız olacak mı bakalım? Değil e. mi? Öngösterime gitmese bile gideceğiz işte. Ön yani. Öngösterime umarım bize daveti gönderirler. IMAX'e gideceğiz abi. IMAX'e evet. gideceğiz. Göreceğiz bakalım. Ne oluyor. Zaten orada şey... Ee, Smaug'un konuşmasını değil. <gülüyor> Smaug'un konuşmasını, bir de şey, Bilbo'nun, yani Sherlock'a evet, evet. ön hazırlık. Evet. Sherlock'ta... Kim o lan çok komik. Evet. İkisi de aynı adamı hakikaten şimdi, bir adı jetonun düştüğü. <gülüyor> Sherlock'ta Ocak 1. Evet, adı Ocak 1. Herifler, herifler iki, iki sene beklettiler i̇ki sene bizi, tamam mı? Zaten 3 bölüm. Ve İlk iki haftada vereceklermiş üç bölümü bitti bitti Sonra iki, iki yıl daha bekle yani bari film falan mı yapsalar ne yapsalar anlamadım ya, ki film yani. gibi zaten her film bölüm film gibi de kaç bir <gülüyor> saat bir buçuk saat, saat bir, falan mı? bir şey yani evet. her bölüm yani aslında bu, üç tane şey film ki. üç tane film çekiyor, tane film çekiyor herifler Cık, yetmiyor tabii o ayrı yani işte adamlar Amerika'da çekiyor ol, olsalar yani. 28 bölüm. <gülüyor> Yirmi 24 dört bölüm. Yirmi altı bölüm? bölüm giderdi yani. Anam meşhur oğlum. Meşhur oldu yani. Oh. Çocuklu falan, şey. aile falan evet. var. şey var. Misafir geliyor baksana. Gelen gelen sürekli bitmiyor. Evet. <gülüyor> bu hisin televizyonun kaçıncı acıdı? Sağlam gideceğim bu hayatta. kaç kaçıncı acıdı? Buradan yani. da seyrediliyor Bence o... çok eskilerden adı. Yani. Dana gibi kenara var televizyon. Aynen. Yani taş çatlasa 50'dir o. 50'nin üstünde değildir. Ne yapacağım ben ya? Şu tez <gülüyor> <gülüyor> Sana bir 60 yakışır. 60! 60! 55 70! 55 alamadık gitti arkadaş. Nasıl bir şeydir bu? Evet. Oğlum. Bu hafta inşallah bir de şimdi şey... İlk bakışımız da olacak değil mi? Evet. İlk bakışını da çıkartacağız Az sonra. Ben bir tuvalete gideyim. Değil mi? Yani artık çiçeklerin dibine işiyorsunuz. <gülüyor> Balkonlar... Soğuk zaten. Balkondan aşağı balkonda da işte. <gülüyor> balkonda üşüyoruz zaten. karşıdakilere doğru. <gülüyor> Aile yemeği yerken böyle Nineler bakıyor. Aa! <gülüyor> İzin verdim, bir şey edersin. İzin verdin. Tamam o zaman, ee, biliyoruz birazcık e, boşladık siteyi de haber giremiyoruz yoğunluktan dolayı ama Yani kişisel yoğunluğumuz tabi, e, iş güç falan filan Ama daha dikkatli olmaya çalışacağız, size de takip etmeye devam edin evet. Geekstra.com Geekstra.com'da görüşürüz. görüşürüz Bye bye, bye.